Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Geçen haftaki konumuz olan üst başlığı Allah ile insanlar arasındaki engeli kaldırmak olan konumuza alt başlık olarak siyerin din olarak algılanması konusunu bugün konuşacağız inşallah. Siyerin din olarak algılanması Ütopya'dır aslında. topik din algısıyla eşitlenerek anlaşılması gereken bir konu. Çünkü geçmiş zaten yaşanmış bitmiştir. Bugüne o güne aktarmak zor. Ancak özleriyle aktarılabilir. Ama o özlerinin tercihi de farklı tartışmaları gündeme getirebilir. Siyer, İslam dini literatüründe peygamberlerin, din büyüklerinin, halifelerin hayat hikayesidir şeklinde ele alınmaktadır. Bu şekilde tarif yapılıyor. Aslında İslam dini literatüründe ifadesi yanlıştır. Çünkü Siyer İslam dininin yaşam şekli değildir temelde. Siyer İslam'ı yaşamaya çalışan insanların, Müslümanların yaşam şeklidir. Yaşam tarihidir veya yaşam biçimidir. Dolayısıyla İslam dini ifadesi sanki İslam'ın yeryüzünde yaşar hale gelmesi olarak algılanır ki bu mümkün değildir zaten. Din kendisi yaşamaz. O dine inananlar yaşar. Geçmişte her konunun başına İslam patenti vurularak insanlar kendi yaşamlarını, kendi düşüncelerini, kendi inançlarını, inanç algılarını, yaşam algılarını hep İslam'a adapte etmişler ve böylece kendilerine güya biraz sorumluluğun ötesine atmışlar gibidir. Onun için ben temelde İslam dini veya böyle siyerin İslam dini niteliğinde dediğimiz zaman literatürün İslam'ı olmaz diye düşünürüm. İslam dininin bir literatürü yoktur diye düşünüyorum ama Müslümanların kültürünün bir literatürü vardır. Bu ayrıdır. Veya İslam siyeri denmez veya İslam devleti denmez veya İslam tarihi denmez. Çünkü İslam'ın tarihi olmaz. Müslümanların, yaşayan insanların tarihi olur. Veya İslam devleti denmez ama Müslümanların kurduğu bir devletten bahsedebilirsiniz, söz edebilirsiniz. O bizzati İslam'ın kendisi değildir. Biraz sonra açıklayacağımız gibi siyer, sire, siret anlamlarından üretilmiştir. Dilimizde kullanılan suret sözü siret, siret ise sire kökünden gelmektedir. Suret insanı ilgilendiren kişilik, kimlik, ahlak kişinin hal ve gidişleri olarak ifade edilmektedir. Siyer, kişiye ait kimliğin, ahlaki değerlerin, hal ve gidişlerin rivayetleridir. Günümüzde bu tür derlemelere biyografi denildiğini bilmekteyiz. Yani kişilerin kimliklerini, ahlaki değerlerini, yaşamlarını ele alan, inceleyen, onların düşüncelerini ele alan çalışmalara bizatihi şahsi olarak kişilere ilgilendiren tarihi araştırmalara biyografi dendiğini bilmekteyiz. Bu anlamda siyer tarihi dediğimiz zaman veya siyeri tarih bilimi açısından insanlara, toplumlara örnek teşkil edenlerle ilgili biyografik çalışmalar olarak bile getirebiliriz. Yani bu anlamda baktığımız zaman siyer çalışması gelecek nesillere, insanlara üzerinde araştırma yapılan biyografisi yazılan insanların çalışmalar olarak dile getirilebilir. Ancak Müslümanların tarihinde siyer daha çok peygamber ve arkadaşlarının hayat hikayeleri olarak ele alınmıştır. Yani siyer dendiği zaman herkesin, her kişinin tarihinden çok peygamber ve ashabının tarihi göre getirilmiştir. Siyer anlayışında. Dolayısıyla insana ilgilendiren hayat hikayelerine İslam denilmesi gördüğünüz gibi mümkün değildir. Çünkü onlar insandır. Onun için Siyer İslam dini tarifinde peygamberin din büyüklerinin halifelerin hayat hikayesidir ibaresini almak, bu şekilde ifade etmek yanlıştır. Ama ne yazık ki klasik kitaplarımız bu şekilde alınmaktadır ve bu şekilde tanımlamaktadırlar. Siyeri insan hikayeleri olarak tarif etmek daha doğru. İnsanın yaşamı din değildir. Ama o insan dini yaşamaya çalışır. İnsan dini yaşamaya çalışırken hatalarıyla, eksikleriyle kendisini yaşar, inançlarını yaşar, düşüncelerini yaşar. Ama o insanın inançları, düşünceleri, yaşadığı hayat bizatihi dinin kendisi değildir. Arapların dili olan Arapçanın belli bir miktar sonra din dili, dinin de İslam olduğu anlayışıyla Arapça kelimelere din kapsamında tanımlar getirmek yanlıştır. Yani ne diyorlar? İşte Arapça dinin dilidir. Din de İslam'dır. öylese Arapça İslam'ın dilidir. Anlamında tanımlar getirerek Arapça kelimelere hep başına İslam, İslam, İslam getirilmesi, getirilmesi mantık olarak işin esasına, özüne aykırıdır. İşte fıkıh Arapça bir kelimedir. Örnekleyelim. Başına İslam getirilir. Kelam Arapçadır başına bir İslam getirilir örnekleyerek. Siyer Arapçadır, başına bir İslam getirilir. Neden? Çünkü Arapça sanki bir dinin dili olarak algılanmış ve onun da vurgulanmaya çalışılmıştır. Ne yazık ki bu tutup Müslümanların hayatında önemli bir sapmayı öne çıkarmıştır. Arapça yazı türü, Arapça kelimeler, Arap dili, sanki İslam dininin dili, yazısı gibi Böyle bir yargı hiçbir zaman gerçekçi ve doğru değildir. Siyer, divan edebiyatında sadece din büyüklerinin değil, hükümdarlar gibi önemli kişilerin hayat hikayesi anlamında da kullanılır. Kısacası enbiya, hilya, yani insanı belirleyen güzel sıfatlar, mevlit, şemail kitapları, Siyer başlığı altında ele alınan yazım çalışmalarıdır. Siyer, sire ve siret kelimelerinin çoğuludur. Ve hayat tarzı demektir. Karşıt anlamı surettir. Siyeri Nebi adıyla Muhammed'in hayatını anlatan manzun ve mensur kitaplar ortaya çıkmıştır. Bu anlamda siyer, Muhammed'in hayatı demektir. Başlangıçta hadis kitaplarında... Siyer başlığı altında ele alınan siyer, sonradan ayrı tarih yazımlarına konu olmuş, hadisten ayrılmıştır. Fıkıh kitaplarında da siyer başlıkları vardır. Çünkü hükümler üretilirken, gerek Resulullah'ın, gerekse sahabelerin hayatlarından örnekler verildiği için, fıkıh kitaplarında da siyer başlığı açılmıştır. Çünkü fıkığın, hukukun ilgilendiği hayat, İnsan toplum yaşamlarıdır. Çoğu fıkıhçı yani hukukçu toplumların yaşamlarında genelleşen konuları adet, örf babında, fıkıhta delil olarak kabul eder. Bugün de öyledir. Bugün de mesela yasalarda olmayan herhangi bir şey gerek batıda gerek ülkemizde bir sorun çıktığı zaman yasalarla belirlenmemişse ise toplumsal adetlere, örflere, geleneklere bakılır. Yani o toplumda bu nasıl değerlendiriliyordu? Toplumun kabulü bu noktada neydi? Gibi bir değerlendirmeye tabi tutulur. Nitekim, Hanefi mezhebi fıkıhta hükmün kaynakları arasında örfü temel esas olarak alır. Müslümanların tarihinde Siyer'in kaynakları İslam'ın ilk dönemlerine ait hadis, haber, eser, rivayet gibi birkaç yüzyıllık sözlü anlatımlara dayalı bilgilerin zaman içerisinde derlenmesi, düzenlenmesi ve tasnifi ile oluşturulan bir din çalışması alanı haline getirilmiştir. Tabii burada din çalışması derken din kültürü anlamında kullanılması gerekiyor. Bu kaynaklar içerisinde kıssacılık, vaazcılık geleneği Halkın din algısını oluşturmada, din bilimleri açısından özel bir önem taşımıştır o dönemlerde. Kıssacılık veya vaaz kültürü, İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren yaygın bir kurum haline gelmiş, anlatıcılarına geniş sosyal ve mahti getiriler sağlayan, halkın dini hislerini kamçılayan anlatımlar geniş rağbet görmüştür. Kıssacılık kültüründe anlatımların doğruları yansıtması gibi, kaygılar bulunmaz. Yani bir kıssa anlatılır, o kıssanın hikayesi çok doğru olmayabilir. Amaç o kıssadan bir hisse çıkarmaktır. Kıssadan hisseler çıkarılır. Yani aslında bugünkü sosyolojik tabirle veya felsefik tabirle tümden geliş uygulanır. Tüme varım değil. Yani belli parçalardan bir sonuç elde edilmez. Kısacılıkta. Tümden, sonuçtan, sonucun alt perdesi, alt kültürü oluşturmaya başlanır. Yani bir hisse üzerinde düşünülür. Önce. Kısacı önce bir hisse düşünür. Yani ben topluma bir hisse vereceğim. Bir sonuç belirleyeceğim. Bir amaca yönelik bir şey anlatacağım. Öyleyse bunun altına bir hikaye yazmam gerekir diye düşünür. Dolayısıyla o hikaye yazmam gerekir diye düşündüğü zaman, gerçek hayattan alınmış hikayeleri de kullanabilir, tamamıyla gerçek dışı hikayeler de uydurabilir. Ama esas amacı nedir? O sonuçtaki başta karar verdiği hisseyi hikayenin içinden üretmektir. Buna tünden gelin denir. Yani denir aşağı doğru iniş metodu. Alt perdesine, alt kültürün oluşturulma metodu denir. Tümevarımda ise bir sonuç yoktur. Önce olaylar veya hikayeler anlatılır. Bu hikayelerden ve olaylardan siz bir sonuç çıkarırsınız. Kısacılık bu değildir. Kısacılık önce hisse belirlenir, sonra kısası anlatılır. Dolayısıyla kıssaların doğru olması gerekmez. Kıssaların gerçek hayatla, yaşamla ilgisinin de olması gerekmez tamamıyla ütopik, hayali bir hikaye üretilebilir. Bu üretimler tamamen anlatıcıların bilgi birikimlerine, zihinsel yaratıcılıklarına dayalı bir hitabet, etkileme sanatı olarak görülür. Farklı anlatıcılar tarafından benzer veya ortak anlatımlar ise tevatür olarak isimlendirilir. Yani aynı hisseleri ortaya çıkaracak, Aynı tür hikayeler uydurulursa, aynı tür hikayeler anlatılmaya başlanırsa, böylece hikayelerin konusu, hikayelerin özü aynı şekle varmaya başlar. Buna tevatür denir. Yani aynı şey çok farklı şekillerde de olsa, değişik insanlar, değişik hikayeciler, değişik kısacılar tarafından anlatılarak olay veyahut da o hisse tevatürleştirilir. Yani toplumda meşhur hale getirilir. Herkes artık onu bilir. Mesela atalar sözü bir bakıma böyle bir üretimin neticesidir sonuçta. Veya destanlar veya masallar bugün çocuklarımıza okuttuğumuz geçmişte bunlar kıssa olarak anlatılıyordu. Tevatür genelde haberlerin ağızdan ağza yayılması Müslümanların kültüründe önemli bir yer olarak ortaya çıkmıştır. Yani ağızdan ağzı yayılır ve böylece bütün Müslümanların yaşadıkları alanlarda etkisini göstermeye başlar. Halkın arasında rasulden ve arkadaşlarından gelen rivayetler, yani tevatürler fıkıhta en kuvvetli bilgi kaynakları olarak kabul edilmiştir daha sonraki dönemler. Siyer ve Merazi kitapları başlangıçta hadis külliyatlarının içinde bir bölüm olarak tarif edilmiş iken, sonraları ayrılarak ayrı kitaplar haline getirilmiştir. Meazi kitapları, yani savaş hikayeleri. Mevazi derken, savaş hikayelerinden bahsediyoruz. Meazi çalışmaları, peygamber ve arkadaşlardan, ya bireysel ya da bütünlüğü ele alan savaş hikayelerini konu edinir. Müslümanların tarihinde bireysel savaş hikayeleri en çok Hazreti Ali üzerine yazılmıştır. Siyer ve Melazi ilk zamanlarda hadis külliyatlarının içinde bir bölüm olarak tarif edilmiştir demiştik. Bu nedenle siyerle ilgili yazılar hadislerin genel karakteristiklerini ve sakıncalıklarını barındırır. Bugün hadis külliyatını inceleyen hadis bilimcileri ve diğer Müslüman bilim adamları hadislerinin karakterlerini tespit ettiği zaman veya onların sakıncalarını öne çıkardıkları zaman ne yapmışlardır? Hadisleri hem rivayet açısından incelemeye almışlar, onları bir değerlendirmeye tabi tutmuşlar, hem de metin açısından anlamları açısından değerlendirmeye tabi tutmuşlar ve belirli özellikler kazandırmışlardır. Belli özelliklerle onları değerlendirmişlerdir hadisleri. Aynı kıssalar da veyahut da siyer ve mazi hikayeleri de aynı karakterle gelmiştir. Çünkü aynı toplum üretmiştir veya aynı toplum bunları nakletmiştir. Yani hadisleri nakleden toplum aynı zamanda siyeri yani kıssaları ve hikayeleri de anlatmıştır. Aynı toplum Menazi, yani Müslümanların savaş hikayelerini de anlatmıştır. Dolayısıyla anlatanların kültürü aynı, dili aynı, mantığı aynıdır. Dolayısıyla hadisin mantığıyla siyerin mantığı, kısaların mantığı, menazi hikayelerinin, yani savaş hikayelerinin mantığı aynıdır. Değişmemiştir. Müslüman bilim adamlarının genel kanaatine göre, siyer yazarlığı ilk zamanlarından itibaren, mutlak bilgiye ulaşma ve yayma gibi objektif amaçlarla yapılan bir iş değildir. Yani bir savaş anlatıyorsunuz. Bu savaştaki amacınız bu savaş hikayesindeki amacınız mutlaka o o dönemde yapılmış savaşla ilgili gerçekleri ortaya çıkarmak değildir. O savaştan kahramanlık hikayeleri doğurmaktır temelde. Veya işte dediğim gibi bir kısa üretiyorsunuz. Kıssadan hisse çıkaracaksınız. Kıssaya ait bir hikayeler nakletmeye başlıyorsunuz. O hikayelerin gerçek yaşamla alakasının olması gerekmiyor. Oradaki çıkaracağınız hisseyi siz hedef olarak gösteriyorsunuz. Dolayısıyla siyer yazarları gerek kıssalarla anlattıkları hikayeleri gerekse menazi savaş hikayelerini yazarken bugünkü tarihçiler gibi bir bilgiye ulaşma, o savaşların ve o hikayelerin gerçeklerine ulaşma ve bunları objektif bir şekilde insanlara yayma işi olmamıştır. Amaç ne olmuştur? Amaç o hikayelerden, gerek savaş ve gerekse diğer hikayelerden hisseler çıkarmak, kahramanlık öyküleri çıkarmak, bu öykülerle insanların Allah'a olan inançlarını ve İslam'a olan bağlılıklarının cesaretini, kahramanlığını, oradaki mücadeleyi, özveriyi öne çıkarmak şeklinde bir değerlendirmeyi esas almışlar, bir sonuçlandırma esas almışlardır. Bugünkü tarih araştırmacılarının üzerinde durduğu gibi, geçmişteki bir olay hakkında belgelere dayalı tarihsel bir araştırma değildir siyer çalışması. İbn-i İshak örneğinde görüleceği gibi, siyer anlatımlarına, en baştan itibaren Yahudi Hristiyan efsaneleri etkili bir şekilde sokulmuştur. Yani, biliyorsunuz Medine'de Müslümanlar Yahudilerle devlet kurmuşlar, Kutbelesaraplarla devlet kurmuşlar. Daha sonra Şam'ın fethi ve Bağdat'ın fethi ve İran'ın fethi ne olmuştur? Şam ve Bağdat fethedilince oradaki Hristiyanlarla bir yaşam başlamıştır. Medine'de zaten Yahudilerle bir yaşam başlıyordu. Yahudilerin ve Hristiyanların da öyküleri aynı şekilde kıssacılık ve menazi perspektifinde olduğu için karşılığında Müslümanlar da meazi ve kıssacılık hikayeleriyle olayları anlatmaya, kendilerine göre meseleleri anlatmaya başlayınca Yahudilerin ve Hristiyanların efsaneleri de zaman zaman bu hikayelerin arasına girmiştir. Efsanevi civayetlerle Karışık bir şekilde peygamberin kişiliğini icatme, peygamberliğini kanıtlama, yazan için şefaat vesilesi edinme gibi subjektif amaçlar, metotlar siyer yazarlarının hareket tarzları olmuştur. Yani bir siyer yazarı, bir kıssadan hisse çıkaracak kişi ve bununla ilgili sahabelerden veya rasulden bir hikaye üretme amacı orada ne olmuştur? bunu kendine göre çok hayırlı bir amaçla yaptığına inanmış, İslam'a hizmet etmekle eşleştirerek yaptığına inanmış ve bu nedenle Peygamber'in şefaatine nail olacağını düşünmek, o noktada kendisine bir yer edinmek noktasında bir bilince sahip olmuştur. Nitekim mesela Müslümanların toplumunda 40 hadis yazmak önemlidir. Çünkü 40 hadisle ilgili bir hadis rivayeti vardır. Bu hadis rivayetine göre kim 40 hadis öğrenir ve bunu da insanlar aralar paylaşırsa, insanlara ulaştırırsa, Müslümanlara ulaştırırsa ona peygamber şefaat edecektir şeklinde bir rivayet nakledilince bir bakıyorsunuz hemen hemen hadisle ilgilenen her kişi kendine göre seçme 40 hadis kitapları veya risaleleri yazmıştır. İşte aynı mantıkla menazi ve de kısalar üretilmiş, peygamberle ilgili siyer üretilmiştir. Ve buradaki amaç peygamberi yüceltmek ve peygamberliğini kanıtlamak içindir. Çünkü Yahudi ve Hristiyanlarla yaşayan bu toplum bir peygamberlik yarışının içerisine girmiştir. Yani Hristiyanlar İsa'yı, Yahudiler Musa'yı peygamberimizin karşısına koyunca Müslümanlar da onların karşısına, onların kutsallaştırdığı, üstün haline getirdiği İsa ve Musa'ya karşı Müslümanlar da Hz. Peygamberimizi, Hz. Muhammed'i üstün, yüceltme, kutsallaştırma ve onun kutsallaştırarak peygamberliğini kanıtlama yoluna gitmişlerdir. Ve böylece bu noktada hikayeler uydurmak ve bu noktada kıssalar yazmak ve bu noktada menazi anlatımlarına girmek durumunda kalmışlardır. Bu kitapların başından sonuna kadar Muhammed hakkında yüceltici, muhaliflere hakkında alçaltıcı, yargılayıcı ifadelere yer verilir. Batı'da gelişen şarkiyat araştırmaları sonrasında siyer malzemesinin nesnel bir tarihsel değeri Müslümanların dünyasında tahsisilmeye başlanmıştır. Çünkü tarih açısından bu değerler, bu kıssalar, bu mevazi çalışmaları ve bu hikayeler tartışılmaya başlandığı zaman tarih açısından hiçbir belgeye dayanmadığı için net bir şekilde tartışılmaya açılmıştır. Zira batılı tarihçiler siyer kitaplarında verilen birçok bilginin kanıtlanması, belgelendirilmesi konusunda ciddi eleştiriler yapmışlar ve böylece Müslümanlar da bu eleştirilerden giderek yeni bir tarih anlayışını batılılardan gelen bu eleştiri karşısında Siyer tarih anlayışı yerine yeni bir tarih anlayışını, belgelere dayalı bir tarih anlayışını edinmeye başlamışlardır. Günümüzün Müslüman tarih araştırmacıları, Siyer yazıcılığı ile ilgili olarak yaptıkları araştırmalarda, İbni Hişam örneğini esas alarak Siyerlerle ilgili yazılan diğer kitap ve risalelerde anlatılan, yüceltmeci, olağanüstücü, mucize olarak anlatılan rivayetlerin, sayılarındaki artışa dikkat çekmişlerdir. Yani araştırmalara baktıkları zaman zaman geliştikçe yani mesela ilk siyer yazısından devam edip de daha sonraki siyer yazılarına gittiğimiz zaman ilk siyer yazılarında olmayan yüceltme ifadeleri mucizevi olaylar olağanüstü tasarımlar gerek peygamber ve gerek arkadaşlar hakkında daha sonraları o kitaplarda çoğalmaya başlamıştır. Yani bir bakıma şu tespit edilmiştir, tarih araştırmacılarında ilk siyer kitaplarında olmayan birçok mucizevi olay, ilk siyer kitaplarında olmayan birçok yüceltmeci anlayışla ortaya kurulan hikayeler ve sücü hikayeler gittikçe kitaplarda artırılmaya başlanmıştır. İlk kitaplarda olmayanlar ilave edilmeye başlanmıştır. Eklenmeye başlanmıştır. Tabi bunlar hep böyle iyi niyetlerle, tasarımlar yapılarak diğer toplumlarla mücadele verirken bizde varız. Bizim de peygamberimiz yücedir. işte şu, şu nedenleridir. Bizim de peygamberimiz olağanüstü bir güce sahiptir. Bizim de peygamberimiz mucizeleri vardır. Sizinki beş tanesi bizimki on beş tanedir gibi bir mantıkla sürekli karşı taraftan gelen düşüncelere karşılık, saldırılara karşılık, müdafaa babında bir yüceltme, olağanüstücü tavır alma, mucize üretme yarışına girmişlerdir. Ve böylece siyer kitaplarında eklemeler başlanmıştır. Artış bu noktadandır. Bu tespitlerden bir diğeri de ilk yazılan siyer kitaplarında bulunmayan ancak zaman içerisinde siyer kitaplarında geniş yer işgal eden hasat rivayetleridir. hasat Müslümanların siyer çalışmalarında peygamberin peygamber olmadan önce peygamberliğine ilişkin rivayetler uydurmaktır. Dikkatinizi çekiyoruz. Yani mesela peygamberimiz yaşarken ele alınan sahabeler tarafından kısa kısa notlar, yaşamla ilgili notlar veya peygamberimiz vefat ettikten sonra onu gören sahabeler tarafından peygamberimizle ilgili alınan notlarda olmayan ve ilk dönemlerde mesela tabi'in devrinde ki küçük küçük siyer yazan siyer çalışması yapan Müslümanlarda olmayan bir hasat yani Peygamberimizin Peygamberlik döneminden önceki dönemine ait rivayetler daha sonraki dönemlerde siyer kitaplarında var olmaya başlamıştır Hazreti Muhammed'in de peygamberlik gelmeden öncesine ait tarih üretilmesi, üretilen tarihle sanki doğumundan itibaren peygamberliğe hazırlanan bir insan oluşu anlatılmak istenmiştir. Öyle ya, mesela Musa ile ilgili bir hikaye vardır Kur'an'da. Anasından doğmuştur. O anda bütün doğan erkek çocukları öldürülmektedir. Anası onu bir denize atmıştır. O Denizden Firavun'un sarayına gelmiştir, orada büyümüştür ve sonra çöllere gitmiştir bir nedenle. Orada Hz. ile karşılaşmıştır, onun kızlarıyla evlenmiştir, sonra ona Tur'dan peygamberlik gelmiştir ve o da bu peygamberlik göreviyle nereye dönmüştür? Mısır'a, Firavun'la mücadeleye dönmüştür. Doğumundan itibaren Musa'nın hikayesine bakıldığı zaman nedir? Bir peygamberin hayatında bir kutsama vardır. Doğumu kutsaldır, onun suya verilişi kutsaldır, Mısır'da yetişmesi, Firavunların arasında yetişmesi, sarayda yetişmesi kutsaldır, çöle gelişi kutsaldır, şuaykle buluşması kutsaldır, Tuğra gidişi kutsaldır. Dolayısıyla bir zincir olarak baktığınız zaman hayat hikayesine hep Allah'ın yönetiminde kutsallığa doğru giden bir anlayış vardır. Bunu o günkü Yahudiler çok güzel süsleyerek bu gidişatı Hazreti Musa, peygamberliğe doğumundan itibaren hazırlanan hatta ruhların yaratıldığı andan itibaren hazırlanan bir anlayışa sahip olduğunu iddia etmişlerdir. Aynı şekilde Hz. İsa'nın Tanrı olarak, Tanrı'nın oğlu olarak ilan edilmesi Hristiyanlarca böyle bir saldırıyla Müslümanların karşısına çıkmaları veya böyle bir anlayışla Müslümanların karşısına çıkmaları karşısında o dönemlerde Müslümanlar da Hazreti Muhammed'le ilgili bir peygamberlik gelmeden önce tarih üretme anlayışını doğurmuştur ve peygamberle ilgili Hazreti Peygamberimizle ilgili bir tarih üretilmiştir. Ve bu tarih üretilirken çok da aşırıya gidildiği noktalar olmuştur. Örnekleyelim. Levlake levlake lamakalaklezar. Yani ey habibim ancak senin için bu kainatı yarattı. Ey sevgilim diyor Allah ona diyor. Yani bütün kainat yaratılmadan önce Hazreti Peygamber vardı ve Allah ona aşıktı ve bütün kainatı sevgilisi yalnız kalmasın, o neşelensin diye yarattı. Bakın nereye kadar uzadı tarih. Sadece Amine'den doğduğu ana kadar değil. Annesi Amine'nin gebe kaldığı andan itibaren değil. Nereden başlıyor? Ta ruhların yaratılmasından önce, bütün kainatın yaratılmasından öncesine kadar götürülen bir tarih alımsı, bir tarih anlayışı Müslümanlar tarafından Yahudilere ve Hristiyanlara karşı konarken bu da siyah kitaplarına girmiş oluyor. Hz. Muhammed'in de peygamberlik gelmeden öncesine ait tarih üretilmesi, üretilen tarihle sanki doğumundan itibaren peygamberliğe hazırlanan bir insan oluşu anlatılma peygamberliğe hazırlanan insana birçok peygamberlik nişanı haberleri eklenmekte. Günümüzde yazılan Müslümanlara ait tarihlerde de bu nişanlardan söz edilmektedir. Müslüman siyerciler sanki peygamberliğe hazırlanmayan bir insanın peygamber olamayacağı vurgusunu yapmaktadırlar. Bu anlatımlarda. Yani bu siyerdeki anlatımlar baktığınız zaman peygamberliğe hazırlanmayan bir insan varsa olmaz. Mutlaka bir insan peygamber seçilecekse o doğumdan itibaren hazırlanır anlayışı sergilenmektedir. Sanki Allah başından itibaren peygamber seçeceği insanı yetiştirmiş, korumuş, yüceltmiştir anlatıma göre. Aksi halde normal hayat seyrinde olan bir insanın Allah'ın istediği anda herhangi bir insandan, yani önceden hazırlanmamış bir insandan Peygamber seçilmesi mümkün değildir. Allah'ın da böyle bir seçimi yapması mümkün görüklemektedir. o anlatımlara göre. Böyle bir vurgunun peygamberlik olgusuna aykırı mı değil mi konusu ciddi olarak düşünülmelidir. Yani Allah dilediği zaman dilediği kişiyi peygamber seçip onun hayatını değiştirip kendisine bir misyon yükleyip onu rasullük olarak tebliğ içine sokabilir mi, sokamaz mı? noktasında bir düşüncenin beyinlerde tartışılması gerekir. Yani Allah herhangi birini normal yaşantısını yaşarken peygamber seçemez mi? sorusuna ne diyeceğimizi çok iyi bilmeliyiz. Allah'ın iradesine bu yönde ambargo koymak mümkün mü? Değil mi? Bu noktada kendimizi düşüncelerimizi elden geçirmeliyiz. İçinde yaşadığımız Anadolu toplumunda Ahmediye, Muhammediye, Envarul Aşkın gibi tarihsel örnekleri bulunan bazı popüler siyer kitapları Muhammed'in hayatını mistik destansı unsurlarla süsleyerek anlatmaktadır. İslam mitolojisi olarak değerlendirilebilecek konular ile tarihsel olaylar birbirine karışmaktadır. Aslında İslam'ı bir mitolojisi olmaz. Daha önce de söyledim. Yani başına, mitolojinin başına İslam deyip, mitoloji üretilmez. Ama ne yazık ki maalesef yazılan birçok eserlerde, bilim adamları bu noktalara dikkat etmeden başına her şeyin İslam koyarak gidiyorlar. Allah selam et versin. Bu deyim tamamıyla yanlıştır. Zira İslam, Allah'ın gönderdiği din olarak mitolojiden çok uzaktır her şeyden önce. Ancak Müslümanlar da zaman içerisinde mitolojik yani din adına kutsal hikayeler üretmişlerdir. Olağanüstü hikayeler. Peygamberin miracı, cenneti, cehennemi görmesi, peygamberin doğum hikayeleri, peygamberin şeytanı bağlaması ya da taşlaması, cinlerle konuşması ve bazı birçok konu mitolojik hikayelerdir. Bir kısım mitolojik anlatılar kendisine atfedilen mucize kavramıyla açıklanmaya çalışılır. Bunun dışında bir kısmı hayatın olağan akışına aykırı söz, fiil ve davranışların da güvenilirlik açısından sorgulanması gerekmektedir. Ayın yarılmasını veya miraç hadisesini bir tarih olay, o gün o zamanlar olmuş bir olay olarak görmüşlerdir ve kitaplarını almışlardır. Özellikle hikayelerde anlatılan ayın yarılması günün bilgisiyle ölçüldüğünde gezegenler sisteminde, büyük bir olayın gerçekleşmesi gerekir. Yani şimdi düşünündüğü zaman mesela benim rahmetli annem Muhammediye'yi okurdu. Siretin Nebi'yi okurdu bize çocukken. Oradan hatırladığım bilgiler vardır mesela. Çok enteresandır yani. Bütün o bugün öğrendiğimiz her bilgiyi alt üstüler. O bilgiler. O anlatımlar. Ancak ayın yarılmasıyla ilgili anlatıma baktığımızda Öyle büyük bir olay gerçekleşmemiştir. Yani bugün bilimsel açıdan ayın yarılmasını düşündüğümüzde 1500 yıl önce bu gezegenler sisteminde ayın ikiye bölünüp tekrar birleşmesi söz konusu olduğuna ilişkin böyle bir bilimsel bulgu araştırmalar ve incelemelere bakıldığı zaman böyle bir bilimsel bulgu yoktur. Böyle bir olayın da gerçekleşmesi bu haldir. Düşünebiliyor musunuz? Yani bugün bir metcezir olayları var. Ay dünyaya biraz yaklaştığı zaman veya biraz uzaklaştığı zaman o yörüngedeki farklılıktan dolayı birdenbire denizler kabarıyor veya çekiliyor ve dünyada olağanüstü hasiler meydana geliyor. Ki bir de ay yarıldığını düşünün yani. Siretin bir kitabında anlatılan anlatıma baktığımız zaman veya Muhammediye'de anlatılan anlatıma baktığımız zaman gökyüzündeki ay ikiye bölünmüş Ayın parçaları peygambere doğru gelmiş. Parçanın birisi peygamberin sağ kolundan içeriye diğeri sol kolundan içeriye girmiş. Sonra peygamberin göğsünde bu iki parça birleşmiş ve bütün halinde gökyüzündeki yerine tekrar gitmiştir. Şimdi annemin anlattığı o hikayede ve daha sonraki okuduğum o hikayede öyle bir anlatım vardır ki Mekke'de İnsanlar toplanmış, mucize gösterilecek ay ile ilgili ve herkes bekliyor ve birdenbire gökyüzündeki ay ikiye bölünüyor peygamberin işaretiyle ve bölünen ayların parçaları peygambere doğru geliyor. Biri sol yolundan, birisi sağ kolundan giriyor, göğsünde birleşiyor ve tekrar gökyüzüne gidiyor. Şimdi manzarayı düşünebiliyor musunuz? Bugünkü bilimin Dünya, Ay hakkında bize sundukları bilgiler dikkat alınırsa, Ay'ın parçalanarak yeryüzüne gelmesinin ne anlama geldiğini düşünün. Yani böyle bir olay, Ay ikiye bölündü ve Ay parçaları Dünya üzerine geliyor. Ne anlama gelir sizce? İki tane, üç tane gök taşı düşür diye Dünya'da herkes telaşlanırken, koskoca Ay ikiye bölünecek ve Dünya'ya gelecek. Hele Ay parçalarının, bir insanın kollarından girip göğsünden bütünleşerek çıkması bütün bilim değerlerini altısı Aynı zamanda sünnetulları da altısı Çünkü sünnetullah nedir? Allah'ın yarattığı varlıkların kanunu, biçimi, değeri olduğu gibi algılanmasıdır. Ayı bu şekilde tarif etmek sünnetullaha aykırıdır her şeyden önce. O dönemin insanları gökteki ayı ve yıldızları birer gezegen olarak düşünmüyorlar. O günkü insanlar. Ay ve yıldızlar Allah'ın gökyüzüne yerleştirdiği nurlardı onlara göre. Bu nurların yani ışıkların ikiye bölünüp dünyaya gelmesi insanın kollarından girip göğsünde bütünleşerek çıkması gibi bir haber o dönemin insanları için garip değildi. Yani bir hikaye uyduruyorsunuz. Hikaye uydurduğunuz toplum zaten Gökyüzündeki ayı bugünkü gibi kabul etmiyor. Güneşi bugünkü gibi kabul etmiyor. Yıldızları bugünkü gibi kabul etmiyor. Onlar Allah'ın gökyüzüne yerleştirdiği ışıklar, nurlar olarak kabul ediyor. Ve siz hikaye öldürüyorsunuz. Ay nuru ikiye bölündü. Peygamber'e doğru geldi. Nurun bir parçası sol kolundan içeri girdi. Diğer parçası sol kolundan, sağ kolundan içeri girdi. Ve iki parça göğsünde Birleşerek o ay nuru tekrar gökyüzüne gitti. Onu bir ışık, bir nur parçası olarak algılayan o günkü insanlar bu hikayeye inandılar. Ama ay o değildi ki. Ay bir nur, bir ışık parçası değil ki. Bugün baktığımız zaman. Ay öyle ikiye bölünüp dünya üzerine gelecek. Ve insanın kolundan girecek. Göğsünden çıkacak. iki parça insanın vücudunda birleşecek. Nerede? Yani bundan bin yıl önce böyle bir haber okuyan insan için haberin yalan sayılması zor. Yani hani bugün bir insan çok bugünkü bilime, bugünkü akla, bugünkü düşünce tarzına aykırı bir haber uydursa veya da bir hikaye uydursa deriz ki Atma kardeşim yani Atmanın da bir yolu yordamı vardırız Ama biz o günkü insan için bir hikaye uydurucu böyle bir hikaye anlatsa o insan Atma kardeşim demiyor çünkü onun kültüründe ayrı bir nur parçası. O nur parçası ikiye bölünür. O işe gelir. Peygamberin kolundan girer, göğsünden çıkar. Olabilir yani onu o günkü kültüre göre, o günkü mantığa göre olabilir. Zira o günkü mantığına uygun bir haberdir. Okey. Gün. Günümüzde ise bu tür haberler ne akla ne bilime uymamaktadır. Çocukluğumuzda köylere gittiğimizde, mesela benim çocukluğumda, yaşım ki 62, köylere gittiğimde İlkokulda öğrendiklerimizi anlattığımızda, dedelerimize, dedelerimizin arkadaşlarına, amcalarımıza anlattığımızda, hele ayın, güneşin, yıldızların, dünya gibi bir yer olduğundan, bir gezegen olduğundan bahsettiğimizde hemen şu tepkiyi almıştık. İyi hatırlarım. Ne diyorsun size? Onlar Allah'ın nurudur. Sizi kafir okulları iyice saptırmış derlerdi bize. Ve benim babamın babası dedem de bir hikaye anlatırdı. Zaten işte Cumhuriyet Devri'nde seni yetiştirenler gibi buraya da bir öğretmen gelmişti. Ben ona hoca dedim kabul etmedi. O öğretmenim ben dedi. Sen ne öğretmiyorsun diye sordum. Ben değil değilim öğretiyorum. O zaman ne öğretmen diyorsun dedim diye böyle bir kendine göre mantık üreterek gelen hocaya, gelen öğretmene nasıl karşı çıktığını anlatıyordu. Nasıl onu terslediğini anlatıyordu. Çünkü köyün imamıydı. Benim dedem köy imam olarak gökteki ayın bir nur olduğuna inanıyordu. Benim kayınpederim hala gökteki ayın bir nur olduğuna inanıyordu. Almanya'ya gidinceye kadar işçi olarak. Aynı zamanda dayımdır kayınpeder. Öyle inanıyordu. Bana öyle diyordu mesela lisede okurken. Benden on yaş büyüktür. İşte abim gibiydi. Diyordum ona işte ay şöyledir, böyledir. Ne diyorsun sen? diyordu. Ay bir nurdur. Nur parçası. Çünkü o da annem gibi Ziyaretin büyü, Enver'e Aşık'ını, Muhammed'i geldikçe bizim evimize okurdu. Çünkü okuması da çok iyiydi. Yani Osmanlıcıyı okuması çok iyiydi. Hatta mektuplarını hep Osmanlıca yazardı. Hala öyle. Hattatlık yapıyor şu anda. Her toplum kendi kültürüne göre, kendi aklına göre, kendi mantığına göre hikaye uydurur. Dolayısıyla her toplumun kendine göre uydurduğu hikayeler o topluma garip gelmez. Dolayısıyla siyah kitaplarında kıssacıların ve meazilerin uydurduğu haberler, olaylar o günkü toplumlara garip gelmemiştir. Onlar onları çok hayranlıkla okumuşlardı. Günümüz toplumu uzayla ilgili bilim kurgu hikayelerini uydururken kendi kültüründen hareket ediyor, Dikkatimizi çekiyorum. Uzayla uğraşan, bilimle uğraşan bir kültür var. Bu bilimle uğraşan kültür ne yapıyor? Bilim kurgular üretiyor örnekleyelim. Ve bizler çok rahatlıkla seyrediyoruz. Onun bir uydurma olduğunu kabul etsek de bilimsel temellere oturtulmuş bir sanki bir uydurma olduğunun kabulüyle olabilir ileride diyoruz. Örnekleyelim. Geçmişte ayın yarılması hikayesi o dönemin kültürüyle uydurulmuştur ve kültürüyle yoğrulmuştur. Uydurulan hikayelere doğru diye bakarsak yani Allah'ın yarattığı varlıklara tabi kıldığı kanun altüsttür. Çünkü o uydurulan hikaye, demin ki anlattığım gibi ay yarılmış, iki parçası Resulullah'a gelmiş, kollarından girmiş, bir bütünleşerek tekrar yerine geçmiştir. Destansı unsurlarla süslenen, muhtevasında birçok ayrıntıyı da içeren siyer ve magazi anlatıları, toplumu etkilemeye devam etmektedir. Konuya bilimsel çalışmalar açısından ilgilenenler bir kenara bırakılacak olursa, toplumun, toplum genelinin, siyer anlatımlarının gerçekliğiyle, ile değil, hikayelerin gücüyle bağlantılı olabileceğini söylemek mümkündür. Yani, öyle bir hikaye anlatılıyor ki, hikayenin gücü insanları kendisine çekiyor. İnsanları kendisine alıyor ve onlara farklı bir boyut yüklüyor. Yine aynı sebeplerle olaya, bilimsel bakanlar hangi tespit yaparlarsa yapsınlar, bu ve benzeri anlatılar tarih boyunca anlatılmaya, dinlenmeye devam etmiştir. Sadece anlatımların ismi değiştirmiştir. Dün destan deniliyordu, mitoloji deniliyordu, bugün bilimsel kurgu veya fantastik hikayeler, fantastik kurgular denilmektedir. Aynı mantıktır. Yani dünkü kıssacıların anlattığı şey neyse. Bugün bilim kurgucuların anlattığı şey, dünkü nazilerin anlattığı şey neyse, bugün fantastik kahramanlar üretenlerin ve bunu hikayeleştirenin anlattığı şey aynı şeydir. Hiç değişmemiştir. İşin doğrusu, destanlar, mitolojiler ile bilimsel, fantastik kurguların hiçbir farkı yoktur. Ama insan, bilimsel, fantastik kurguları hayranlıkla dinlerken, seyrederken, destanları, mitolojileri... Müzevi hikayeleri dinlerken, okurken saçmalık olarak düşünebilir. Çünkü geçmiş aittir aklına sığmaz. Halbuki hepsi aynıdır, hepsi uydurulan hikayelerdir, zamanın kendine göre uydurduğu hikayelerdir. Ve aynı nedenlerle, aynı amaçlarla üretilmiştir insanları etkilemek. İnsanlar bu uydurulmuş hikayelerle oyalanmışlardır teselli edilmişlerdir ve belli çıkar gruplarınca da kullanılmışlardır. Toplumların manevi değerlerine güç katarak, ya onlar, onları kendi adlarına, kendi namlarına savaştırmışlardır ve kendi politikalarına göre hareket ettirmişlerdir o toplumları bu hikayelerle. Bugün Müslümanlar geçmişte üretilen destansı, olağanüstü hikayeleri garip karşılayabilir. İşte de garip bakmamaları gerekir aslında. Günümüzde güçlü ülkelerin ürettikleri bilim kurgu hikayesi, filmler, kişiler üzerinde oluşturdukları Herkül, Samsun, Masiz, Rambo gibi figürleri Hazreti Ali üzerine üretilen hikayelerden bin beterdir. Yani geçmişte Müslümanlar Hazreti Ali ile ilgili menazi anlatıları hikayeleri üretmişlerdir. Çok abartılıdır. Ama bugün baktığınız zaman bir Herkül figürü, bir Samson figürü, bir Masis figürü, bir Rambo figürü Hazreteli hikayesinden daha bin beterdir. Gezegenlerle ilgili uzay filmleri üretilen miraç olayından bin beterdir. Bunlardan söz ederek Müslümanların geçmişte ürettiklerini aklamak istemiyorum. Yani amacım bu değil. Ama bir mantığı, bir kültürel gelişmenin, kültürel taban oluşturulmanın mantığını anlatmak için bunları anlatıyoruz. Ancak bilimsel değerleriyle kabul edilip, günümüzden örneklerle değerinin ayrılmasından söz ediyorum. Kültürel olarak birbirleriyle çatışan toplumlar, fikirde, ideolojide, inançta, savaşta, beceride üstün figürler yaratmak, olağanüstü olayların tasarımlarında bulunmak üzere kendilerini şartlandırmışlardır. Bugün dünyayı sömürülen Amerika her alanda olağanüstü kurgular üreterek üstün insan, üstün olaylarla inançları, fikirleri, altısı eden tasarımlarda bulunmayı, sonra bütün düşmanlarını ürettiği üstünlükte yok etmeyi kitaplarında, filmlerinde sürekli yansıtmaktadır. Ve çoğu da abartılıdır. Adeta bununla şunu söylemek istemektedir. Amerika ile baş edemez. Geçmişte kendilerini kadim dinin temsilcileri sayan Yahudiler, sonra gelen Hristiyanlar, kutsal metinlerde geçen birçok kelimeyi çarpıtarak üstüne hikayeler yazmışlar, peygamberlerin tanrılaştırılması veya yarı tanrı ilan edilmesi, ayetlerde geçen delil, ayet kelimelerin çarpıtılarak, mucize olarak anlamlandırılması ve üzerlerine hikayeler üretilmesi, inançların toplumların üstünlük fobisinden kaynaklanmıştır. Yahudiler kendi peygamberleri Musa için muse hikayeleri uydururken Hristiyanların Müslümanların altta kalması düşünülemez. Yahudiler ve Hristiyanlar kutsal din adamları figürleri bakın Yahudilerin de Hristiyanların kutsal din adamları figürleri üstün savaş kahramanları üretirken onlar Müslümanların altta kalması düşünülemez. İki şey yaşıyorsunuz. Bir tarafta karşınızda Hıristiyanlar ve Yahudiler var. Onlar kutsal din adamları figürleri oluşturuyor. Bir taraftan üstün savaş, megazi kahramanları oluşturuyor ve Müslümanlar onlara öyle bakmaz. Onlar da bu toplumsal çalışmada, bu toplumsal kültürel çalışmada üstünlük savaşı verecekler ve bu savaşta da ne yazık ki bütün din mensuplarının kutsal, olağanüstü hikayeler uydurmasıyla sonuçlanan bir sonuca ulaştıracaklardır. Yani bütün din mensupları derken, dine inanan insanlar, işte Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar, aynı mantıkla giderek kutsal din adamları ve mevazi kahramanları üreteceklerdir. birbirleriyle çatışırken. Tarihleri bu tür hikayeler tarihi haline getirmişlerdir. Onlar bu çalışmaların sonucunda. Psikolojisi düşük inananların gücüne artırmak için bu tür hikayelere sarılmışlardır bu toplumlar. Ehli kitap ruhbanlık havarilik adına ne üretmişse örneğin Hristiyanlar ve Yahudiler. Ruhbanlık ve havarilik adına ne üretmişse Müslümanların hayatına da karşılıkları şehlik, erenlik, evliyalık, imamlık olarak girmiştir. Tek başına Hazreti Ali büyük bir savaş kahramanı olarak karşısına çıkan on 10 bin, yüz bin kişilik orduları yenmiştir. Hatta okuduğum Kan Kalesi hikayelerinde, siz okudunuz mu bilmiyorum, eğer bulabilirseniz bir okuyun. Hazreti Ali'nin meşhur kılıcı Zülfikar'ı Ali sağ tarafa salladığında sağdaki ordudan dört yüz kelle sağındaki ordudan sol tarafa salladığında solundaki ordudan dört yüz kelle kesmektedir Ve Ali'yi Böyle bir savaşı sabahtan akşama kadar sürdürmekte, akşama kadar kılıcını sağa sola sallamakta ve her sallayışta 400'er kelle kesmekte. Sağdan ve soldan toplam bir sallayışta 800 kelle kesmektedir. Artık siz akşama kadar Ali'nin kestiği kelle sayısını düşünün. Her sallayışta 800 gidiyor. Ali'nin atı dildül, başkalarının bir ayda gittiği yolu bir günde gitmektedir. Siretin de öyle yazar, Kan Kalesi'nde öyle yazar. Atı şaha kalkıp, ön ayaklarını kaldırıp yere değdirince kilometrelerce mesafe almaktadır. Atın ayakları havadayken yer dürülmekte, düldürün önünde yokuşlar, inişler düz hale gelmektedir. Önünde bir dağ, bir dere, bir tepe mi var? Yokuş yukarı mı? Anında atın önünde o tepeler düz olmakta, İnişler varsa onlar düzleşmektedir. Öyle anlatılır. Allah'ın Hazreti Muhammed ile gönderdiği ayetler hiçbir şekilde mucizelerden söz etmemektedir. İşin aslında Kur'an'ın içinde mucize kelimesi yoktur. Bundan önceki sunumlarımızda Mekke'de 12 yıl başlıklı sunumumuzda bu konuda ayrıca bir sunum gerçekleştirmiştik mucizeyle ilgili. Ne Hazreti Musa'nın, ne Hud'un, ne Salih'in, ne Süleyman'ın mucizelerinden Kur'an söz etmez. İşin esprisinde. Kur'an'ın orijinaline baktığınız zaman bunların hiçbirisinde mucize kelimesi geçmez. Ve ne Hazreti Musa'nın, ne Hazreti Hud'un, ne Salih'in, ne Süleyman'ın mucizesi yoktur Kur'an'ın kendisinde. Orijinalinde yoktur. Ayetlerin orijinaline baktığımızda, ayetler onlarla birlikte insanlara sunulan delillerden, ayetlerden bahseder. Ayetler inerken, kutperest Arapların, Yahudilerin, Hristiyanların istedikleri kendilerini yok edecek olağanüstü delilleri, ayetleri Allah hep Allah onlara istedikleri verilirse artık yaşayamazlar, yok olurlar demektedir. Yani onlar Allah'ın gönderdiği dine inanmadıkları zaman Allah sizi yok eder. Allah sizi cezalandırır. Allah sizin başınıza felaketler, belalar getirir gibi ayetler deliller geldikçe ki bugünkü dünyada da insanların başına Kur'an'da sözü edilen bütün o belalar, musibetler, o deliller geliyor zaten. Susuzluğundan olsun, depremlerinden olsun, hortumlarından olsun yanardarların patlamalarından olsun geliyor. Müşrikler ne diyordu? Madem dediğiniz doğru, hadi buyur, başımıza bu belayı getir, bu ölümü getir, bu yok oluşu getir, bu cezayı getir, diyorlardı. Allah da ne diyordu onlara? Onlar o cezayı, o tehdidi isterler ama geldiği zaman da yok olup giderler. Onların istemene biz verecek değiliz. Onlara bir zaman firmlet verdik diyor ayetlerde. Onlar kendi din kültürlerini müzelerle süslediler. Süsledikleri müzeler ile cahil toplumlar üzerinde egemenlik kazanmışlardı. Yahudiler ve Hristiyanlar. Allah Müslümanlara böyle bir yol izlemeyi değil, bilgiye, bilince yönelik yol izlemeyi ayetleriyle göstermişti. Eğer ayetlerin indiği döneme bakarsak, Gerek putperestlerle, gerek Yahudi ve Hristiyanlarla ilgili gelen ayetlerde Allah onların kültürlerine yönelik, onların düşüncelerine, inançlarına yönelik büyük bir eleştiriyi getiriyor ve bu eleştiri bilgiye ve bilince dayalı. Onların her türlü güçlü, kutsal, olağanüstü delil istemelerine, kendilerini yok edecek, kendilerine cezalandıracak delil istemelerine karşılık Allah onlara hayır diyor size böyle bir güçlü delili yok oluşu cezayı değil aksine şunu şunu şunu şunu şunu getiriyorum. Sizi şu, şu şu açılardan sorguluyorum diye bilgiyi ve bilinci öne çıkarıyorum. Ayetler inerken Resulullah ve arkadaşları bilgiyle ve bilinçle inanmayanlar üzerine gidiyorlardı. Geçmiş toplumların ürettikleri her türlü yalan yanlış tasarımların hepsini ayetleriyle Allah çürütmekte. Onların bilgilerine, bilinçlerine akli, ilmi, deliller getirmekteydi. Fakat peygamber vefat etti. Ayetlerin gelişi durduğu bilgili, bilinçli Müslümanların çoğu savaşlarda şehit düştü. Müslümanlar arasına değişik toplumlardan insanlar Müslümanlara katıldı. İşte Suriye, Ürdün, bugünkü İsrail, Lübnan, Irak fethedildi. İran fethedildi, Arabistan'ın tamamı fethedildi ve birçok farklı kültürden, farklı yaşam biçimine sahip, farklı dilleri konuşan ve farklı dinleri olan, farklı mezhepleri olan insanlar Müslüman toplumlarla ilişki kurdu ve bunların da büyük bir bölümü Müslüman oldu. Müslüman olunca birdenbire bütün kültürlerini değiştirmediler. Dillerini değiştirmediler. Birdenbire her şey olup bitmedi. Kendi dilleriyle, kendi kültürleriyle, kendi inançlarıyla Müslümanlara katıldılar ve Müslümanlıkla bunları özleştirmeye, birleştirmeye başladılar. Ve böylece ayetlerin oluşturduğu bilgili ve bilinçli toplum gittikçe kalitesini düşüre düşüre düşüre toplum genişledikçe, fetihler arttıkça, Müslümanların devleti genişledikçe cahillik arttı. Toplumun bilgisi bilinci düştü. Bu durumda birlikte yaşadıkları, birlikte yaşamadıkları Hristiyanların, Yahudilerin bilgi saldırısına maruz kaldılar. Çünkü onlar uzun yıllardır kendi kültürlerini, kendi akıllarıyla ne yapmışlardı, saptırmışlar ve kendilerini ikna eden, kendilerinin yaşam biçimini haline getirdikleri bir sürü hikayeleri din olarak ortaya koyuyorlardı. Ayetler inerken Gelen ayetler putperestlerin, Yahudilerin, Hristiyanların bilgilerini darmadağın ederken sonraki yıllarda Ehli Kitab'ın bilgi saldırısı karşısında Müslümanların bilgileri darmadağın oldu. İstersine tersine döndü. Başta peygamber yok. Ayetler inip gelmiyor. Ayetler durdu. Ayetler durması bir kenara rafa kaldırıldı. Din kıssalarla anlatılmaya menazilerle anlatılmaya başlandı ve böylece Yahudi ve Hristiyanların anlatım biçimine konuşma diline dini anlatış biçimine uygun bir tarza Müslümanlarda gelmeye başladı. Halbuki Sae ve peygamber devrinde ne yapıyorlardı onlar ayetlerle insanlara din anlatıyorlardı. Bu değişti bu değişince kişiler dini Kıssalarla, hikayelerle ve de mevazi, destansı savaş hikayeleriyle anlatmaya başladı. E zaten bunlar Hristiyanların ve Yahudilerin yapa geldikleri şeylerdi ve bu yapa geldikleri şeyi tarihler boyunca yaparak iyice kültürlerini zenginleştirmiş, hikayelerini zenginleştirmiş, güçlerini zenginleştirmiş insanlardı. Dolayısıyla onların hikayelerden çıkardığı hisseler, onların ortaya koyduğu mevazi kahramanları, karşısında Müslümanlar ne yapacağını şaşırdı. Toplumun önünde yürüyen dünya bilim adamları, destancılar, hikayeciler, belli kitabın saldırısı sonucu, morali düşen Müslüman toplumun moralini yükseltmek için, onların mucizelerine karşı mucizeler, olağanüstü hikayelerine karşı olağanüstü hikayeler, onların ruhbanlarına karşı Müslüman ruhbanlar üretme yoluna seçtiler. Böylece Müslümanların kültürü alabildiğine yozlaşarak, Kur'an'dan uzaklaşırken Kur'an üzerine çalışmalar da çatışmalardan etkilenerek İsrailiyat yani Yahudi ve Hristiyan kültürü Kur'an'ın anlaşılmasına doğru giden Müslümanların önünde, kafasında, beyninde bir kültür olarak değerlendirilmeye başlandı ve İsrailiyat meallere ve tefsirlere girdi. Müslümanların tarihinde ilk geniş çaplı siyer çalışmalarını yapanlar olarak bilinen İbn Hişak Miladi 699 yılında doğdu, 768 yılında öldü. İlk geniş çaplı kitabı İbn Hişak yazdı. Ondan önce de kufak fak risaleler şeklinde hikayeler sürekli varlı topluma yazılıyordu ve dilden dile anlatılıyordu. Ama İbn Hişak ne yaptı? Bu hikayeleri derledi, toparladı bir kitap haline getirdi büyük bir külliyet haline dönüştürdü. İbni Şam, miladi 708'de doğan veya 760 civarında doğan İbni Şam, 838 yılında öldüğü tespit ediliyor ama doğumu üzerinde tartışmalar var. O da bir çalışma yaptı. Daha sonra taberi, miladi 838'de doğan 923 dönem taberi bir tarih, bir siyer kitabı yazdı. Taberinin tarihi çok meşhurdur halk arasında. Müslümanların bilim dünyasında da İbn-i İshak, İbn-i Hişam meşhurdur. Ama taberi halk arasında çok meşhurdur. Hatta şöyle bir tabirle anılır. Oku taberi, al haberi. Yani geçmişten. Bizim toplumumuzda, Osmanlı toplumunda böyle nitelenir. Benim büyüklerimin ağzında hep bunlar vardı. Okuyacaksın taberiyi, alacaksın haberleri derlerdi. Bu çalışmalardan önce de küçük çaplı siyah çalışmalar olduğunu söylemiştik. İbn-i Şam'ın çalışmasının İbn-i Şarkın kopyası olduğu söyleyenler çıkmıştır. Yani İbn-i Şam, bir bakıma İbn-i Şarkın kitabını kendinden önceki İbn-i Şarkın kitabını almış. Onu üzerinde biraz okurken değiştirerek veyahut da yorumlar katarak devam ettirmiş. Bir bakıma ana ilkesi olarak, ana iskelet olarak İbn-i Şarkın kitabı Diyenler olmuştur İbn İsham'ın yazdığı siyer kitabı için. İster önceki çalışmalar, ister bu çalışmalar, zamanlarının kültür çalışmalarından etkilenmek yapılmıştır. Nakledilen olayların hiçbirisi objektif değerlendirmelere tabi tutulmamıştır. Yani bir tarih araştırmacısı gözüyle o gelen bütün hikayelerin belgelendirilmesi, onların değerlendirilmesi, toparlanması üzerinde gerekli incelemelerin yapılması söz olmamıştır. Sanki şöyle diyelim, bugün mesela bazı destan derleyicileri var veya da masal derleyicileri var. İşte toplumlara çıkıyorlar ve toplumlarda ne kadar destan halk arasında anlatılıyorsa, bunu kim anlattı, ne zaman anlattı, böyle bir olay oldu mu olmadığını hiçbir tartışma yapmadan anlatılan destanı dinliyor veya da bugünkü gibi işte kayıtları alıyor, sonra geliyor oturuyor Klavyesinin başına bunları yazıyor. Toplumun kültürel planında destanlarımız diyor, başlıyor destanları anlatmaya, dinlediklerini yazmaya. Bir bakıma siyah çalışmaları, onun gibi bir şey, yazılı ve yazılı olmayan, yani sözden anlatılan bütün kıssaların, tarihi kıssaların, meazi olaylarının, kişilere ait bilgilerin bu kitaplarda derlenmesi olarak gündeme gelmiştir. Ve hiçbir de ciddi bir şekilde o gelen haberler incelemeye tabi tutulmamıştır. Siyer, yani Rasul ve arkadaşları üzerinde yapılan çalışmalar iki açıdan bugünün Müslümanlar için ütopyadır. İki açıdan. Bütün bu çalışmalar iki açıdan ütopya olarak karşımıza çıkar. Birincisi, anlatılan olaylar içinde kutsallaştırmaya yönelmiş, olağanüstü gerçek dışı anlatımlar vardır. Bu anantımların hiçbirisi gerçek yaşama indirgenemez. E, dolayısıyla gerçek yaşama indirgenemeyen hiçbir şey gerçek olamaz. Hepsi topyadır. İkincisi ise her zamanın kendi şartlarına özgü yaşam biçimi, değerleri vardır. Her zamanın, her toplumun. Günümüz yaşam biçimi ve değerleri açısından değerlendirildiğinde, geçmişin yaşam biçimleri, değerleri günümüze uyum sağlamaz tarıma ve hayvancılığa dayalı yaşam biçiminin geçmişteki günümüzün sanayi kentsel yaşam biçimlerine uygun olması düşünülemez. Mesela, çok basit olarak algılayalım. Mesela Peygamberimizin Medine'de kurduğu on bin nüfuslu bir devlet modelinin yüz milyon, iki milyon, 1 milyar, iki milyar toplumun yaşadığı bir dönemde o toplumları yöneten bir devlet modeli olması Herhalde düşünlemez. Çünkü bu kadar kalabalık nüfusların yönetilebilmesi için daha farklı bir devlet modelinin geliştirilmesi, teşkilatlandırılması gerekir. Nitekim geçmişe baktığımız zaman Müslümanlar Medine'de devlet kurmuşlardır ama peygamberimizin vefatından önce Arabistan'ın neredeyse tamamı duruma gelmiştir. Ve arkasından halifeler devri başlayınca İlk ciddi teşkilatlanma Hz. Ömer devrinde başlamıştır. Çünkü Hz. Ömer devrinde Irak gibi, İran gibi ve Kudüs gibi o bölge bugünkü Ürdün, İsrail gibi yerler, Lübnan gibi yerler fethedilmiştir. Dolayısıyla toplum genişlemiştir. Genişleyen toplumda devlet artık bunları yönetmek için teşkilatlanmaları gündeme getirmiştir Ve ilk devlet teşkilatlanması Hazreti Ömer devrinde başlamıştır. Tarihler böyle yazar. Çünkü yetmemiştir. Hazreti Peygamberimizin döneminde kurulan devlet modeli fetihler sonucunda gelişen Müslüman topluma yetmemiştir ve geliştirilmeye başlanmıştır. Daha sonra daha çok gelişmiştir. Dolayısıyla o dönemin yaşam şartları veya yaşam biçimi birimize aktarılamaz. Mümkün değildir. Aynı şekilde olmaz. Mesela o dönemin kervanlarla kurulan ticaret anlayışının bugünün ticaret anlayışıyla bağdaştırılması çok zordur. Günümüze göre ilkel, doğal sayılan yaşamlarının bugün tekrar yaşatılması mümkün değildir. Eğer günümüz Müslümanları o dönemin yaşam değerlerini, metotlarını kendilerine uyarlamaya çalışırlarsa yaşam içinde büyük bozulmalar yaşayacaklardır. Nitekim öyle oluyor genelde. Şimdi bazı Müslüman kardeşlerimize bakıyoruz. Tamamıyla samimi niyetlerle mesela içinde yaşadıkları toplumda çok yalın, çok basit bir yaşam tarzına hedef alıyorlar ama hayatın içine girdikleri zaman, sokağa çıktıkları zaman iş ilişkileri kurmaya başladıkları zaman ne yapıyorlar? Boçalıyorlar ve bu sefer ne yapacağız sorusu geliyor. Her oturuşta, her Müslümanlar sohbetinde ne yapacağız sorusu geliyor. Çünkü kafadaki anlayış Yaşam anlayışı Müslümanca yaşam anlayışıyla kafada o tarihten öğrendiği, siyerden öğrendiği yaşam anlayışıyla gerçek anlayışı Çatışma içerisinde bu çalışmadada Müslüman arada kalmış vaziyette sürekli aklerenlere ne yapacağız, nasıl yaşayacağız, nasıl yapacağız, şu var, şu var, şu var, şu var, şu var diye sürekli sorgulama yapıyor. Geçmişin yaşam değerlerinin özlerini kavramak günümüzde nasıl gerçekleştirilebileceğini düşünmek ayrı bir şey. Yani mutlaka geçmiş değerlendirilmeli, özleriyle kavranmalı ve günümüzde de bir ışık olabilecek ilkelerini veya özlerini bulmalıyız. Bu ayrı bir şey. Yani bunu bunu kabul etmek veya kabul etmemek tartışılmaz. Mutlaka bu önemlidir. Geçmişte bir yaşam vardır. Bu yaşamla ilgili özler bugünkü Müslümanlara bir ışık saçacaktır. Elbette bütün insanlık Geçmişten gelen kültür, yaşam biçimlerinin olumlu değerlerini esas alarak inançlarını, kültürlerini, yaşamlarını güçlendireceklerdir. Ancak bugün Müslümanların siyere bakış tarzı, özleri anlayarak günümüze yansıtmaktan çok, benzeri bir yaşam biçiminin günümüzde şekillendirilmesini amaçlamaktadır. Bugünkü Müslümanların anlayışına baktığımız zaman, o özlerden bir ilkeler çıkarıp, neticelere çıkarıp, günümüzde bunu nasıl uyarlayacağız diye sorma ve bunu becerme yerine öyle bir yaşam tarzını günümüzde nasıl yaşayacağız, şekilsel olarak nasıl yaşayacağız sorusunu gündeme getirmektedir. İlk anda böyle söylendiğinde olur mu öyle şey diyenler bile konuyu detaya indirdiklerinde, Müslümanların 1500 yıl önceki yaşam biçimlerini kılığıyla, kıyafetiyle, adetleriyle günümüze aktarma gayreti içindeler. Yani ilk anda sorsak, yani sen böyle mi yapmak istiyorsun? Hayır canım böyle şey olur mu? Diyenler bile konuşmaya başlanınca, yaşamından örnekleri sunmaya başlanınca, her şeyini günümüze aktarma gayret içinde olduklarını göreceğiz. Gelişen bilgi, kültür, teknoloji, bilim göz ardı edilerek geçmiş günümüze kopyalanmaya çalışılır bugün, genelde. Bu tür kopyalama yaşam biçiminin mümkün olmadığı utopik bir yaşam hayal etmek olduğu Anlaşılmaz. Israrcı bir şekilde geçmişin yaşam biçimi günümüze İslam bilinci olarak yansıtılmaya çalışılır. Bazı çevrelerce. Farkında olmadan. Böyle olunca insanın hayatında gerçekleşen yaşamla insana İslam diye sunulan yaşam asla uyuşmaz. Bağdaşmaz. Bir tarafta İslam yaşamı diye geçmişten örnekler alarak o yaşam şekillerinden örnek olarak bugün böyle yaşanmalı dediğiniz zaman o yaşam bugünkü yaşamla uyuşmaz. İnsan yaşamına uyduramadığı dünya İslam yaşamıyla çatışma içine girer sonuçta. Çatışma sonucu ya bu devirde artık İslam yaşanmaz der karar verir ya İslam diye düşündüğü geçmişin yaşam biçimini günümüze göre artık eğip bükmeye onu kıvırma diye tabir ettiğimiz bir kıvırmaya tabir tutar ya da tamamıyla İslam'ı yaşamaktan vazgeçer. Yani bu artık yaşanmazlar. Ve içinde yaşadığı düzene tamamıyla adaptasyon olur. Mesela 80'li yıllardaki birçok radikal Müslüman kardeşimizin bugün gayet güzel adaptasyonunu sağladığı gibi örnek yerine. Her şeyden önce siyer, Peygamber ve arkadaşlarının kişiliklerine, kimliklerine, ahlaki değerlerine ve yaşamlarına ilişkin haberleri kapsar. Sonradan bir rivayetlere mezhep imamlarının, tarikat şeyhlerinin, ölenlerin, evliya ilan edilenlerin fantastik hikayeleri eklenir. Böylece önümüze insan hikayelerinden oluşan bir kültür çıkar. Bu kültürün İslam olarak algılanması, vurgulanması söz konusudur. Yani İslam dediğimiz zaman karşımıza, bu insan hikayeleri konur. Bugün Müslümanlık veya İslam denilince halkın önüne konulan şey Allah'ın ayetlerinden oluşan din değildir. Halkın önüne İslam diye konan şey siyer kitaplarından alınan hikayelerle oluşturulan yaşam biçimidir. Elbette hangi devir dolusu olsun Müslümanların geçmişi kendilerine örneklik teşkil eder. Ancak örneklerin Ahlaki yapıları, yaşamları, kimlikleri, kişilikleri örneklikten çıkıp din haline gelirse iş değişir. Örneğin, bir sahabenin yaşantısı din haline gelirse, bir imamın yaşantısı din haline gelirse, bir tarikat şeyhinin yaşantısı bir din haline gelirse, bir evliyanın anlatılan bir evliyanın yaşantısı din haline, eren'in yaşantısı din haline gelirse iş değişir. Allah Gerek putperest Arapları, gerekse ehli kitabı, atalarının yolunu kendilerine din edinmeleriyle eleştiriye taklit etmiştir. Onların atalar yolu geçmişleridir. Onlar geçmişlerini din edinerek Allah'ın yolundan ayrılmışlardır. Allah'ın ayetlerindeki tartışma buradadır. Allah onları bu açıdan tartışır. Kendilerini İbrahim'e dayandıran putperest Arapların İbrahim'le ilgileri kalmamıştır. Niye göre? Allah'a göre. Kendilerini Musa'ya dayandıran Yahudilerin Musa ile ilgisi kalmamıştır. Kime göre? Allah'a göre. Kendilerini İsa'ya dayandıran Hristiyanların İsa ile ilgileri kalmamıştır. Kime göre? Allah'a göre. Allah onların İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya gönderdiği dinle hiçbir ilgilerin olmadığını Hz. Muhammed ile gönderdiği ayetlerle anlatmaktadır. Tam burada bugün Müslümanların Muhammed ile ne ilgisi var? Vardır veya Müslümanların bugün Muhammed'le ilgisi var mıdır yok mudur sorgusunu aynı ayetlerin mantığıyla sorduğumuz zaman durum ne olacaktır? Bugün Müslümanlar bu soruya gerçekçi cevap vermek zorundadırlar. Değilse büyük bir aldanışla hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Allah'ın ayetlerini doğru anlamak, ayetlerde anlatılan sünnetullahı doğru anlamak Müslümanların temel görevidir. Allah'ın sünnetullah ile anlattığı, yarattığı varlıkların yaratılış ve yaşayış temel yasası ne yazık ki Müslümanlar tarafından yeterince anlaşılmamıştır. Halbuki Allah, sünnetullahında hiçbir değişiklik olmadığını sürekli vurgulamaktadır. Ayetler, geçmiş Resullerden, kavimlerden söz ederken sünnetullah üzerinde durur. İnsanlığın başlangıcından itibaren, insana koyduğu yasaların değişmediğini Allah sürekli hatırlatır. Ancak insanlar, sürekli sünnetullahı değiştiren kavramlar üretmeyi, üreterek yaratılanları kutsamayı öne çıkarmıştır. Allah'ın Sünnetullah nedir? Yarattığı varlıklara yaratıcı gözüyle bakar Allah. Ayetlerde bunu anlatır. Yaratıcı benim der. Bunun dışında her şey benim yarattığım der. Benim dışında her şey benim yarattığım der. Fakat insan ne yapar? İnsan o sünnetullah'ı anlamaz. Allah'ın yarattıklarına üstünlükler vererek, onları kutsayarak yaratıcılıkla özdeştirmeye başlar. Ona yaratıcılık sıfatı vermeye başlar. Hakkında fantastik hikayeler üretilen rasuller, rasullerin arkadaşları sahabeler, imamlar, evliyalar, erenler, şeyhler gerçeğinden, insanlık kimliğinden saptırarak Dokunulmaz, tartışılmaz, ulaşılmaz hale getirilir. İnsan gücünü aşan güçler, mucizeler, kerametler Allah'ın Kur'an'da söz ettiği sünnetullah kavramına dokunurlar, sünnetullahı parçalarlar, yıkarlar, yerle bir ederler. Bu tür saptırmalar Allah'ın gücünden bir gücü alarak insanlara verme anlamına gelir. Allah her şeyi değiştirebilecek güçtedir. Öyleyse Allah'tan bir güç alıp, Allah'ın bu sıfatından bir sıfat alıp insanlara verilir ve bu verilen insanlar da Allah'ın sünnetullahını değiştirirler. Anlayış budur. Onlar işi daha da uzatırlar bu mantıkla giderken. Allah'ın gücünü insanlara vermek onları yetmez anlatımlarda. Onlara yetmez. Allah'ın gücünü insanlara vermek onlara yetmez. Allah kendisinin tartışılabilir olduğunu söyleyip tartışmaya açarken ayetlere bakın Allah kendisini tartıştırıyor. Yarattıklarını tartışıyor, dinini tartıştırıyor. Allah kendisinin insanlara şah damarından yakın olduğunu vurgulayıp insanların istediği anda Rabbine ulaşabileceğinden söz ederken kutsallaştırılan insanlar ulaşılmazdır, dokunulmazdır, tartışılmazdır ve sünnetullah'a da cevle bir ederler, değiştirirler. Bu sapma, yaratıcı ile yaratan arasındaki farkı ortadan kaldırma anlayışıdır. Allah, ayetlerinde başından itibaren kendisinin bir yaratıcı, Rahman, Rahim, ilah, Rab olduğunu vurguluyor, diğer varlıkların yaratılmış olduğunu vurguluyor ve bunu asla bu ilçeyi, bu esası asla saptırmadan bütün ayetleriyle gözümüze sokuyor, gözümüzün önüne koyuyor ve bu perspektiften insanın ne yapacağını, ne yapması gerektiğini anlatıyor ve şirkin yaratılmış varlıkların Allah'ın vasıflarıyla Özleştirilmesi olarak anlatıyor şirki, müşrikliği. Bu özüyle ayetlerini bize gönderirken ve dinini bu özüyle anlatırken ondan sonra bir bakıyoruz biz. İnsanlar öyle bir fantastik hikayeler uyduruyorlar, öyle bir tasarımlarda bulunuyorlar. Allah'ın yarattığı insan mucizeleriyle, kerametleriyle, ulaşılmazlığıyla, dokunulmazlığıyla, tartışılmazlığıyla Allah'tan daha üstün bir noktaya gidiyor dikkatinizi çekiyorum. Böylece bu sapma neticesinde yaratıcı ile yaratan arasında fark ortadan kalkmış oluyor. Artık insan da bir yaratıcıdır. O her şeyi yapabilir. Ama Allah'tan daha farklıdır. Allah kendisini tartıştırır ama insan tartışılmaz. O kutsal insan tartışılmaz artık. O dokunulmaz, o eleştirilmez, o ulaşılmaz. Bitti. Bu sapma Yaratıcıyla Allah arasındaki farkı ortadan kaldırır ve bu sapma üretilen kutsalları Allah ile ortak kılar. Ayetler bu durumu insanın putlaştırılması, tanrılaştırılması, bunu yapanların da şirke düşmesi olarak bize anlatır. Geçmişte kutsallar üreterek insanların kültürlerini fantastik hikayelerle dolduranlar, ürettikleri hikayeler doğrusunda din üretmişlerdir. Bunu yaparken, Kur'an'ı raflara kaldırmışlar, hafızların zihinlerine işlemişler Kur'an'ı, ayetlerin toplumda yaşanır hale gelmesine karşı çıkmışlardır. Ancak ayetler bir şekilde anlatılması gerekir. İşte bu noktada sattırmacılar araya girerler. Allah'ın ayetlerini ürettikleri kutsallarıyla anlatırlar. Ayetlerin anlamlarını kutsallarına göre tevil ederler, yani değiştirerek yorumlarlar. Böylece Allah ile kullar arasına, ayetler ile insanlar arasına, ayetlerin anlamlarını kutsallarına göre çeviren aracılar vardır. Allah'ın diniyle, Müslümanların yaşadıkları arasında kutsallarla üretilmiş din vardır. Sonuçta Müslümanlar Allah'ın dininden uzaklaştırılarak toplumun ürettiği kutsallarla oluşturulan dine göre yaşamak zorunda bırakılırlar. Tabi, Kutsallarla üretilen din ile yaşamak mümkün olmaz. Çünkü kutsallar insanın sınırlarının ötesine ulaşır. İnsanların öğrettiği her kutsal insanın sınırlarının ötesindedir. İnsan değildir atılırlar. İnsan üstü güçlerle donatılmışlardır. İnsan üstü bir yaşama sahiptirler. Dolayısıyla onlar üzerinden anlatılan din insanın yaşamına girmez. İnsan sınırlarının ötesine ulaşan anlayışla üretilen din, insanların yaşamına asla indirgenemez. İnsanların yaşamına indirgenemeyen din ise, gerçekçi bir din olmayıp, tamamıyla ütopik bir din haline gelir. Böylece her toplumun siyeri, yani tarihi, din haline getirilir. Siyerin din oluşu, bugün baktığımız zaman, Bugün Müslümanların anlayışındaki din nedir diye baktığımız zaman o din siyerdir. Siyer din haline gelmiştir. Siyerin din oluşu, ayetlerin rafa kaldırılması, toplumların ehli kitaba dönüştürülmesidir. Bugün Müslümanlar Kur'an'daki dini yaşamamakta, siyerlerinin oluşturduğu dini yaşayarak Kur'an'ı kalplerine gömmüşler ve raflara kaldırmışlar. Caferi mezhebine bağlı olanlar Hz. Ali ve Fatıma'nın çocuklarının yaşam hikayesinden din üreterek adına İslam demişlerdir. Ayetler tevhid adına Allah'ın sıfatları adına ne anlatırsa anlatsın. Mesela ayetler işte tevhid şudur Allah'ın sıfatları budur diye ne anlatırsa anlatsın artık ayetlerin yeryüzünde hükmü yoktur. Resulün ehli beyti kutsaldır. Onların yaşam hikayesi dindir. Bu yapılanmayı değiştirecek tüm ayetler, oluşturulan fantastik kutsalların yaşamlarına göre yorumlanır, evrilir, çevrilir. Ehl-i verilen kutsallık anlayışı, dokunulmazlık, ulaşılmaz anlayışı, masumiyet anlayışı, tevhid üzerine açıklamalar getirilen ayetlere ters görünse de, Anında hemen O evrilir, çevrilir, yeniden bir yorumla ne hale getirilir? Ters değil aslında denilir. Veya Allah'ın sıfatları, işte ilahlık sıfatı, masumiyet sıfatı, cezalandırma sıfatı, Rab'lık sıfatı, ilahlık sıfatı, Rahman ve Rahim olu sıfatları, bütün bu sıfatlarla ilim sıfatı, her şey, ne kadar sıfat aklınıza gelirse gelsin, o insanlara verildiği zaman sınırsız bir şekilde, yanılmaz, hata etmez, masum bir şekilde verildiği zaman siz nasıl olur bu sıfatlar Allah'a aittir, insana verilemez, Ehli Beyt'in kişilerine verilemez dediğiniz anda hemen o üretilen kutsal hikayeleriyle anında o ayetler de evrilir, çevrilir ve yeniden yorumlanır. Caferi mezhebinin dışında oluşan Şia, ülkemize yakın topraklarda Arap Alevi olarak tarif edilmeye çalışılır. Hz. Ali taraftarlığını esas alan bu düşünce, Fatıma soyu üzerine din edilir. Bazı teferruatlarda Caferi mezhebinden ayrılan bu gruplar, siyasi çekişmelerde farklılıklarını ortaya koyarlar. Felsefi noktadan, Hz. Ali'yi tanrılaştırmaya kadar giden Şia grupları, tarihte yerini almıştır bugün söylemlerde fazla öne çıkmasalar da, hümanizmin ortaya çıkışıyla insanı tanrılaştırma çerçevesinde dolaylı olarak dile getirmektedirler. Arap kökenli Müslümanların Arap tarihini, Arabistan'da yetişmiş imamların tarihini esas olarak kendilerine din ürettikleri, ürettikleri dini yaşadıkları tartışılmaz. Türk kökenli Aleviler, Hazreti Ali'yi öne çıkarsalar da, anlayışlarını, dinlerini oluşturuş biçimleri Türklerin eski Şaman dinine aittir. İslam'la hiçbir ilgisi yok. Sünni yaşamı öne çıkaran Müslüman gruplar Emevi döneminin yaşamıyla fazla ilgilenmeseler de Abbasi, Selçuklu, Osmanlı dönemlerinin tarihini kendilerine din edinmişlerdir. Ülkemizdeki Müslümanların çoğunluğu, siyerlerin anlattığı Rasul, sahabe, imamlar ve Osmanlı toplumunun yaşam biçimini din olarak algılamaktadır. Bugün ülkemizde Müslümanlar ayetleri anlamaya çalışırlarken siyerlerde anlatılan fantastik hikayeler Osmanlı'nın din anlayışı ayetleri anlamada örneklik ve önderlik eder. Yazılan tefsirler, yapılan meal çalışmaları siyerde oluşturulan fantastik hikayelerin mantığına göre yapılandırır. Bu nedenle Allah'ın söz ettiği yardım, şefaat, delil, ayet, nimet kavramları alt üst edilerek yerine evliyaların, erenlerin yardımları, şefaatleri, deliller, ayetler yerine mucizeler, kerametler, nimetler yerine üstün insanların başarı öyküleri dönüşür. Üstün insanların başarı öyküleri dönüşür. Artık neal okuyan tefsir okyan, Müslüman siyer mantığıyla yapılandırılmış tefsirleri Mealleri okuyarak din öğrendiklerini zannederler. Bugün elinizde Kur'an'ın açıklaması diye okuduğunuz mealler fantastik hikayeler mantığıyla tevil edilen, tercüme edilen kitaplardır. Bugün şöyle net bir soru ile konuya açıklık getirirsek çok net sorular soralım. Müslümanların yaşamları İslam mıdır? Elbette Müslümanların yaşamları ayrı. İslam ayrı diyeceğiz. Abbasi devletinin yaşamı İslam mıdır? Elbette Abbasî Devleti'nin yaşamı ayrı, İslam ayrı diyeceğiz. Osmanlı Devleti'nin yaşamı İslam mıdır? Elbette Osmanlı Devleti'nin yaşamı ayrı, İslam ayrı diyeceğiz. Sorulara karşılık, yani basit sorulara karşılık mantıksal cevaplarımız böyle olacak genelde. İmamların, evliyaların, erenlerin yaşamları bizatihi onların yaşamları İslam mıdır dediğimizde elbette değildir. Zira onların her biri insandır, insanın zaafları vardır. İslam zaaflardan uzaktır. İnsanların yaşamlarının hiçbirisi birebir İslam olamaz diyeceğiz. Veya bizim yaşamlarımız, bizim anlayışlarımız İslam mıdır dediğimizde haşa. Hiçbir Müslümanın bizatihi kendi yaşamı, kendi anlayışları İslam değildir. İslam ayrıdır. Allah'ın gönderdiği dini inananlar yaşamaya çalışır. Her yaşayan kendine göre yaşamına indirir. Yaşamında gerçekleştirir ve Yaşamında gerçekleşen hiçbir şey Allah'ın gerçekliğini değildir. O gerçekliğinden alınan bilgilerin insanların algısına göre, insanların anlayışına göre, insanların derdiği fedakarlığa göre yer içinde hiçbir biçimidir. İnsanların yaşadığı şey. hizat İslam'ın kendisi değildir. Sahabelerin yaşamı İslam mıdır? Yani bizatiyi sahabi mesela Hz. Ömer'in yaşamı, Hz. Ebubekir'in yaşamı, Hz. Ebuzer'in yaşamı, Osman'ın yaşamı, Ali'nin yaşamı bizatiyi. Kişse olarak baktığımız zaman her kişinin yaşamları bizatiyi İslam mıdır? Elbette sahabeler bir insandır, İslam'ı yaşamaya çalışmışlardır. Müslümanlara örnektir ama bizatiyi sahabelerin yaşamları İslam'ın kendisi değildir. İslam ayrıdır. Peki Resul'ün yaşamı İslam mıdır? Şimdi oraya gelirim, o soruya gelelim. Resulün yaşamı İslam mıdır? Elbette diyeceğiz hemen. Ve hemen ardından Hazreti Ayşe'den bir rivayet getireceğiz. Diyeceğiz ki ya Ayşe, bize Resul dediklerinde o Ayşe şöyle cevap verir. Siz Kur'an okumuyor musunuz? Okuyoruz. İşte o yaşayan Kur'an'dır. Onun hayatını izleyin. Kur'an, onun hayatında bir yaşama geçmiştir. Kur'an, yeryüzünde yaşayandır. Onun hayatıyla. Haberini nakledeceğiz. Böylece Resulün tüm yaşamını İslam olarak belirleyeceğiz. Resulün tüm yaşamını İslam olarak belirleyeceğiz. Halbuki Muhammed hem Resul hem Abduhu yani insanlar. Resul olarak Müslümanlara vahyin uygulanmasında, tebliğinde açıklama ve uygulamalarıyla görev üstlenmiştir. Ve bunları da yapmıştır. Allah ona Rasul olarak ne yapmıştır? Tebliğ et, açıkla ve uygula. Müslümanlara da demiştir ki, onu örnek alın. Gönderilen ayetleri nasıl açıklıyor, nasıl hayata uyguluyor, onu örnek alarak hayatınıza uygulayın. Ama ayetlerin olmadığı yerlerde, bunun dışında, insan sıfatıyla Rasulullah hayatı yaşamaktadır. Resulullah'ın hayatına baktığımız zaman o hem peygamberdir, hem babadır, hem bir ticaret erbabıdır, hem Medine'ye gelmiştir devlet başkanıdır, aynı zamanda kadıdır, aynı zamanda imamdır, aynı zamanda toplumda bir büyüktür, arkadaştır, dosttur ve insani zaafları vardır ve insandır. Ama aynı zamanda Resul'dür. İnsan olarak yaşamını sürdürmüş, ayetlerin hükmetmediği alanlarda iradesiyle yaşamını şekillendirmiştir. Eğer herhangi bir konuda ayet gelmediyse o konuda kendi iradesiyle kararlar vermiş, onları uygulamıştır. Resulün ayetlerin hükmetlediği alanlarda, iradesiyle yaşamını şekillendirdiği alanların İslam olarak algılanması mümkün müdür? Yani Allah herhangi bir ayet göndermemiş, bir konu var ortaya yerde, bir sorun var. O sorunu Resulullah kendi aklıyla, kendi fikriyle, kendi bilgisiyle, kendi tecrübelerle çözmüştür ve yaşamıştır. Resulullah'ın kendi aklıyla, ayet olmadığı yerde, kendi aklıyla, kendi fikriyle, kendi becerileriyle, kendi tecrübeleriyle, kültürüyle çözdüğü sonuç İslam mıdır? Yani Allah'ın ayetine eş bir hüküm müdür? Resulullah'ın o hükmü bu soruya Müslüman düşünerek cevap vermek zorundadır. Allah Resulü'nün ayetlerin belirlemediği alanlardaki yaşamını İslam'dan sayarsak, doğru yapmış olur muyuz, olmaz mı? Diğer yani tarih dediğimizde, devletlerin tarihi, toplumların tarihi, insanların tarihi akla gelir. Devletlerin tarihi, daha çok iktidar savaşlarını, devletlerin devletlerle savaşlarını inceler. Osmanlı, Selçuklu, Memluklu, Abbasi, Emevi, Dört Halife Devri, Resul Devri dediğimizde, eğer meseleye devletler açısından bakarsak, devletlerin kuruluşu, gelişimi, Yükselişi, yıkılışı, iktidar ilişkileri, savaşları anlatılır. Bütün bu anlatımlara İslam demek doğru mudur? Soruları kendi aklınızda kendiniz cevaplıyorsunuz zaten. Benim cevap vermeme gerek yok. Siyer, yani düşüncelerin, inançların tarihinden söz ediyorsa, düşüncelerin, inançların tarihi İslam olabilir mi? Yani Müslümanlar düşünüyor inançlarını yaşıyor, inançları üzerinde tartışmalar yapıyor. Bunları anlatan bir tarih çıkıyor, ortaya bir siyer çıkıyor. Bu İslam olabilir mi? Mesela bugünden örnek alalım. Müslümanlar kendi aralarında İslami düşünce diye tabir ettikleri düşünceleri tartışıyorlar. Birbirinden çok farklı, birbirlerine karşı, birbirlerine sapık diyorlar, kafir diyorlar. Aç diyorlar, bilmem net diyorlar, birbirlerine çatıyorlar veya inançlarını biçimlendiriyorlar. İşte İslam inancı şudur diyorlar, inançlarını tarif ediyorlar. Kimi çıkıyor ben şuyum diyor, kimi çıkıyor ben buyum diyor, kimi çıkıyor ben şöyleyim diyor, kimi çıkıyor ben buyum diyor. Kimi kendi görüşünden giderek diğerlerini reddediyor ve diğerlerini reddedirken keskin kıyasıya eleştiriler getiriyor. Hatta küfre kadar götürüyor karşıdaki düşünceleri. Şimdi bütün bunları... Derledik, topladık, bir tarih kitabı haline getirdik. Müslümanlar, örnekleyelim, 2000'li yıllarda Türkiye'de kim Müslümanlar şöyle düşünüyorlardı. Bunların düşünce tarihi buydu desek, bu tarih kitabı İslam olur mu? Mesela Müslümanların tarihindeki itigadi mezhepler tarihi, kelam tarihi İslam sayılır mı? Siyer, yani kişilerin biyografisi İslam sayılır mı? İnsanın aklıyla, iradesiyle, gücüyle sınırlı yaşam süren, Hataları, doğruları olan insanların yaşamları İslam sayılır mı? Sorularla karşı karşıya geldiğimiz zaman, yani bu çeşit sorularla karşı karşıya geldiğimizde, bütün bu sorulara evet İslam'dır dememiz mümkün değil deriz. Hayır canım ne alakası var deriz. Onlar İslam değil deriz. Bu bizim ilk yargımızdır ilk anda. Tepkimizdir. Hayır canım olmaz öyle şeydiriz. Yani o İslam değildir deriz. Ancak uygulamaya gelince ayetlerle aramıza bütün bu siyer yani tarih bilgileri girer. Yani biz inkar etsek de hayır böyle değildir. İnsanın yaşamı İslam değildir. Devletlerin yaşamı İslam değildir. Toplumların yaşamı İslam değildir. İslam Allah'ın gönderdiği ayetlerin içinde mevcut olan bir dindir. O dini insanlar kendi zamanlarında, kendi çağlarında kendi mekanlarında, kendi anlayışlarına göre, kendi algılayışlarına göre yaşarlar ve her birisinin yaşamı kendisini ilgilendirir ve kendisine göre şekillendirmiştir. Bunların hiçbirisinin direkt İslam'la irtibatlandırması mümkün değildir. Ancak İslam'dan ne yapmışlardır? Esinlenmişlerdir, İslam'dan bilgilenmişlerdir, Allah'ın ayetlerinden bilgilenmişlerdir ama kendi algılarıyla yaşamışlardır deriz. Genel yorumumuz böyle olur. Ama uygulamaya gelince şunu görürüz. Bir ayeti anlamaya doğru gittiğimiz zaman, Allah'ın Müslümanlara önerdiği, anlatmak istediği dini ayetleriyle anlamaya çalışmaya başladığımız zaman, o bütün o, hayır bunların İslam'la ilgisi yoktur dediğimiz her şey, siyer, kişilerin bilgileri, anlayışları, yaşam biçimleri aramıza girer. Ayetleri onlara göre anlamaya başlarız. Ayetleri onlara göre yorumlamaya başlarız. Ayetleri anlarken siyerlerde anlatılan bilgilere göre hareket ederiz. Ülkemizde Osmanlı'nın din anlayışı ayetleri argılamamıza etki eder. Çünkü Osmanlı bize en yakın bir devletleridir ve Osmanlı bize en yakın bir yaşam biçimidir. Kültürüyle, her şeyle. Türkiye'de böyledir. Ama Osmanlıyla çatışan, örnek verelim Hicaz bölümü, Yemen bölümü, tamamıyla Osmanlı'nın din anlayışından farklı bir din anlayışıyla ne yapar? Ayetler anlar. Veya şimdi dünyasıyla hiç alakası olmayan bir şia dünyası tamamıyla farklı bir anlayışa sahiptir. Ama biz Osmanlı'nın arkasından gelen bir toplumda yaşadığımız için bu ülkede onun dininden etkileniriz anlayışlarına. İşin özüne baktığımızda ister devlet, ister toplum, ister kişiler ait siyer bilgiler olsun, hepsi kafamızda önceden bir din oluşturmuştur. Tarih okursunuz, kişilerin hayatını okursunuz, örneğin bir mezhepler tarih okursunuz, örneğin bir İslam büyükleri dediğin eskiden İslam büyükleri diye kitaplar yazılmıştı. Eskiden işte kıssadan hisseler veyahut da hikayeleri veyahut da sahabelere ait tabakatlar yani onların hayatlarını ele alan kitaplar yazılmıştı. Bunları okuduğumuz zaman bunlar bize bir din kazandırır, o yaşamlar. O kazandırılan dinle biz ayetle okumaya başladığımız zaman ne yaparız? O kazandığımız dinle ayetleri anlamaya başlarız. Sorgulamayız. Oturur kendine göre. Ayetler ters gelse bile hemen kıvırırız o yaşama göre. Anlatmaya başlarız. Halbuki siyer bilgileriyle kafamızda oluşan din bizim ütopyamızdır. Yani idealimizdir. Yani hayalimizdir. Örnek aldığımız devletlere, toplumlara, kişilere göre İslam kafamızda şekillenir. Şekillenen İslam'ı yaşamımıza indirgemek zordur. Çünkü o hayalimiz olur. Zira hayalimizde, yani Ütopya'mızda şekillendirdiğimiz İslam bize, zamanımıza ait değildir. Geçmişimize ait olan İslam algımız günümüzde bir türlü yaşamımıza indirgenemez. Çünkü o kitaplar biraz da abartıyla yazılmıştır. İçine fantastik hikayeler konmuştur. Gerçek dışı hikayeler konmuştur. Her şeyden önce siyerle yani tarihle ilgili gelen bütün bilgilerin doğruluğu tartışılır. Fantastik kutsamacı hikayelerle doldurulan tarihi bilgilerin gerçeklerden söz eden İslam'la bütünleştirilmesi imkansızdır. Allah'ın ayetleriyle ilkeleri, kuralları, metodu, hedefi belirlenen dinin, devletlerin, toplumların, kişilerin yaşamlarına göre şekillendirilmesi İslam'a aykırıdır. Kur'an, rafa kaldırılarak yerleştirilen İslam algısı, ayetler yerine siyer rivayetlerini esas alarak yeni bir din üretmiştir. Üretilen dinin, dünya yaşamına aktarılması zordur. Zira üretilen din, insanüstü değerlerle üretilmiştir. İnsanüstü değerlerin dünyada yaşanması mümkün değildir. Allah ne diyor? Yeryüzünde eğer melekler olsaydı yaşayan ve kendilerine peygamber gönderilecek meleklerden seçerdik diyor Allah. Yeryüzünde yaşayan insanlar. Onun için insanlar arasından bir insanı peygamber seçiyoruz ki onun yaşadığını, örneklediğini siz de yapabilirsiniz anlamında ayet Halbuki Allah dinini insanüstü değerlerle değil, bizzat insani değerlerle gönderdi. Gönderilen din, meleklerin yaşamını düzenleyen din değil. Hayvanların yaşamını düzenleyen din değil. Gönderilen din, insan yaşamını düzenleyen din. Eğer siz o dini kutsallarla ütopikleştirirseniz, o yaşanmaz hale gelir. Halbuki ne yapmıştır siyer? O dinin yaşamını Hayatında gerçekleştiren insanları kutsamıştır, kutsallar haline getirmiştir, dokunulmaz, ulaşılmaz hale getirmiştir, insanüstü değerlerle onları asıflandırmıştır ve onlara insanüstü değerleri yüklemiştir ve böylece onların örnekliğiyle oluşturulan din, insanüstü bir din haline gelmiştir ve insanlığın yaşamına ait değildir. İnsanın dünyadaki yaşamı basit, yalın değerlere sahiptir. O nedenle kutsanmış hikayelerle doldurulan siyer bilgileriyle oluşturulan ütopik din anlayışı, yaşamı basit, yalın olan insan yaşamına asla uymaz. Allah'ın ayetleri ütopik bir din emretmez. Allah'ın emrettiği her hüküm, toplumdaki en cahil insandan en bilgili insana kadar herkesin uygulayabileceği bir hükümdür. Dikkatinizi çekiyorum. Ve zaten Allah ne diyor? Her insan için ben insanın ruhsatının üstünde yani gücünün üstünde, insanlık gücünün üstünde hiçbir şey yükleme. Ve her insana da göre bunu dikkat alırım diyor Allah ayetinde. Allah insan üstü bir din emretmez, ütopyik bir din emretmez. Tam aksine tam tersine insanın basit, yalın yaşamını düzenler. Köydeki insandan tutun bir çiftçiden tutun, bir çobandan tutun, bir duvar ustasından, bir terziden, bir berberden, bir esnaftan, bir koskoca bir fabrikatordan, bir devlet başkanından, bir alimden veya bir cahilden. Kim olursa olsun, hepsi Allah katında eşittir ve dinini yaşamakla mükelleftir ve o insanlar o dinden mesuldürler ve o mesuliyet içerisinde dinin hükümlerini yerine getirirler. Onun için Müslümanlar, Siyerlerin anlattığı din olumsunu terk etmedikçe asla ayeti anlayamazlar. Çünkü siyerlerin anlattığı din insanın üstüne çıkar. İnsan üstü değerlere sahiptir. Eğer bugün bir Müslüman her okuduğu ayetin önüne Resul'dan geldiği söylenen ama ispatlanamamış bilgileri yani hadisleri korsa, incelemeden araştırmadan, onun rivayet tenkiliğini yapmadan, rivayetlerle gelenlerle Ayetleri anlamak için kendini zorlarsa ayetleri anlayamaz. Eğer bugün bir Müslüman her okuduğu ayetin önüne Müslümanların kurduğu devlet anlayışlarını Abbasi, Emevi, Selçuklu, Dört Halife Devri veya Memluklu devletlerini veya bugün İran'ı veya bugün Suudi Arabistan'ı veya Türkiye Cumhuriyeti'ni bu devlet anlayışlarını korsa tarihteki Müslüman toplumların anlayışlarını kişilerinin anlayışlarını korsa ayetleri anlaması mümkün değildir. Eğer bugün bir Müslüman her okuduğu ayetin önüne Müslümanların kurduğu devletlerin yaşam biçimlerini Müslümanların toplumunun yaşam biçimlerini bazı Müslümanların yaşadığı hayat örneklerini korsa ayetleri anlaması mümkün olmaz. Ne yazık ki bugün mümkün olmayan bu yol Müslümanların İslam'ı anlama yolunda yürüdükleri bir yoldur. Allah bizi gönderdiği ayetleri anlayacak bilince ulaştırsın inşallah diyorum. Çünkü o bilinç olmazsa, o mantık, o akıl olmazsa önümüze sürekli bir belli şeyler engel olacaktır. Müslüman hangi kültür olursa olsun yani sadece Müslümanların kültürü değil bütün kültürlerde ilmi, bilimsel bilgilerden istifade etmeyi bilen insan temelde. Hani bolca anlatırız. İlim Çin'de de olsa git dedi Resulullah deriz. E Çin'in kültürü nedir? Bu bizim. Bunu söyleyen kişi, Müslümanların o büdüzinden istifade edeceğini düşünüyorlar mı? Hayır. Ama diyorlar, ilim şimdi olsa git dedi Peygamber. Onun için İslam, bir de öyle diyorlar yani, İslam ilme önem verir işte. Halbuki bu söz yanlış arkadaşlar. <gülüyor> İslam ilme önem verir de diyemezsin yani. Çünkü İslam bununla alakası yok. Peygamber ilme önem verir diyebilirsin. Resul ilme önem verdi diyebilirsin. Bu sözün İslam'la bir alakası yok. Ama böyle demesine rağmen bilmezler ki Resulullah gerçekten bu sözü söylemişse Çin o zaman Budist'tir. Budist kültürünü yaşamaktadır. Ve Müslüman o kültürden, o ilimden istifade edektir. Resulün, sahabelerin, imamların, devletlerin, toplumların yaşamları Müslümanlar için elbette bir örnektir. Müslümanlar örnekleri din eminmediği müddetçe yani örnekler din olmadığı müddetçe Örneklerin aklından, mantığından, inançlarından, yaşamlarından yararlanması en güzel yoldur. demez. Bugün bize gelen kültürleri reddetmek anlamsızlık olur. Çünkü o kültürleri değerlendirerek biz çok daha iyi şeyleri değerlendirebiliriz. Ama onları din edinmemek koşuluyla önce din edinmeyeceğiz, sonra o kültürlerin hangi maksatlarla o gün üretildiğini Doğrularını, yanlışlarını incelemeye çalışacağız ki ortaya bir sonuç çıksın. Bazı Müslümanların kahramanlıklarını anlatan olağanüstü halsileri neden ürettiklerini bileceğiz. Veya bazı kız ürettikleri olağanüstü halsileri neden ürettiklerini bileceğiz. Bilmeyip de onları din olarak kabul edersek o zaman gerçekten sapmış olur. Halbuki bugün de insanlar birçok hikaye üretiyor. Bugün de insanlar birçok olağanüstü halsiler üretiyor. Destansı hikayeler üretiyor, kıssalar üretiyor. Bugün kendi kültürüne göre ürettiği için anormal gelmiyor. Ama ve dinden saymıyor? Hem anormal gelmiyor hem dinden saymıyor. Ama görüyoruz ki Müslümanların geçmişten gelen kültürlerini ürettikleri şeyleri değerlendirmediği için ne yapıyor? Din kabul ediyor, dindir diyor. Zaten Allah sünatullah kavramı içinde geçmiş rasullerin toplulukların yaşamlarından örnekler vererek Gerekli derslerin alınmasını istemekte ve bunu da Müslümanlara bir örnek olarak vermekte. Yani Müslümanlara demektedir ki, geçmişinizi silemezsiniz. Ama geçmişinizden harika örnekler çıkararak geleceğinizi kurabilirsiniz. Geçmişini silen bir toplum, Sünnetullahı silmiş olur. Peygamberlerin kıssalarını silmiş olur mesela. Aynı peygamberlerin kıssalarındaki hikayelerde nasıl silerse bir şey işe yaramayacağı esastan sapması gibi peygamberimizin vefatından sonra veya peygamberimizle beraber, peygamberimizle dahil yaşayan Müslümanların da kıssalarını, tarihini siler atarsanız olmaz. Allah bize Rasullerin hikayelerini onun için gönderiyor. Bunlardan örnek çıkarmasını öğrenin diyor. Kendisi örnek çıkarıyor önce. Kendisi Rasullerin hikayelerinden müthiş örnekler çıkarıp bizim önümüze koyuyor. Bakın diyor. Geçmişteki Resullerimin hayatlarından hikayeler var. Bu hikayelerin özleri şunlardır diyor, önümüze koyuyor. Bu metodu önümüze koyuyor. Bize bir yol gösteriyor. Diyor ki, yaşamanızda geçmişinizi silemezsiniz. Geçmişinizden örnekler alıp, bu örneklerle çok güzel gelecekleri oluşturmalısınız. Ama geçmişiniz din değil, dikkatinizi çekiyorum. Allah geçmişi atalar yolu diyor. Atalar yolunu din olarak göstermiyor. Geçmiş Rasullerin yolunu da size din olarak emretmiyor. Onlardan özler çıkarıyor, size din emrediyor. Dikkatini çekiyorum. Özelliğe bakın. Hz. Musa'nın yolunu, Hazreti İsa'nın yolunu, oradan gelen kıssaları, Ruhud'un kıssasını anlatırken onlardan bir din üretim demiyor. Onlardan hisseler çıkarıyor, özler çıkarıyor, bize sunuyor ve bunun üzerine bize ayetlerini, hükümlerini göndererek bize bir düzen, bir din emrediyor. Bu özelliği dikkat edin. Onun için şöyle demekte yarar var diye düşünüyorum. Rabbim bize geçmişten ders almayı ama asla geçmişi din edinmemeyi nasip et inşallah. Rabbim bizi Fatiha suresinde belirttiğin gibi doğruların yanında olmayı nasip et bize. Zalimlerden yanlış yolda olanlardan uzaklaştır inşallah demek düşer. Hepinizi Müslümanlar olarak insanlar olarak Allah'ı anlama yolunda sabırlı, kendisini bilen, geçmişin yanlışlarından ders alan, geçmişini din edinleyen, doğrularıyla güçlenen kısmı inşallah. Yine uzattım biliyorum. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Uzatmayacağım diyorum ama konu kendi kendine gidiyor işte. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'a emanet olun.